Mefkure Derneği'ydi değil mi bunun adı? Evet. Evet. Çok iyi iletişim kuramadığımız için, birbirimizi pek iyi tanıyamadım bu süreç için aslında. Bana böyle bir konuşmayı teklif ettiği zaman ne yapabilirim? Ankara İlahiyete ne yakışır? Böyle aforizmatik bir başlık, tahrik edici bir isimle konuşmak mümkün. Gaz verme. Bu yakışmaz dedik Ankara İlahiyat'a. Çünkü en kadim İlahiyat Fakültemiz daha böyle hem informatif tarafı hem de yorum tarafı olan bir konuşmanın uygun olacağını düşündüm. Özellikle bu yıl yani 2016, belki 2017'de de sarkacak Anadolu'da ya da İstanbul'da yaptığım konuşmaları Büyük oranda hazırlamakta olduğumuz Ocak ayında e, çıkacak olan İslam Düşünce Atlası adlı çalışmamız etrafında yapıyorum. Hem oradaki tezlerimizi gündeme getiriyoruz, hem de reklam yapıyoruz. İslam Düşünce Atlası aynı zamanda internet ortamında da aktif olarak kullanılacak. Bu e, düşünce atlasını hazırlarken karşımıza çıkan önemli sorun dönemlendirme sorunuydu. İslam medeniyetini özellikle üzerine çalıştığımız e, entelektüel tarih, felsefe bilim tarihi, akli ilimler tarihi artık adına ne derseniz deyin, açısından nasıl bölümleyebiliriz? Şimdi bu bölümleme, tasdif etme ne zaman ortaya çıkıyor? E, önce onu bir kısaca şöyle gözden geçirmemiz lazım. 1780'lerden sonra, özellikle aydınlanma dönemi istikrara kavuştuktan sonra ve bir de her derle birlikte ortaya çıkan tarih felsefesi. da Hegel'in bunu sistematize etmesinden sonra ortaya çıkıyor. Neydi dertleri bunların? Şuydu. Batı'da bir şey oldu. Bir dil konuşuldu. Bu dilin gramerini yazalım. Yani 1543'ten itibaren başlatılır ama bunlar tabi itibaridir. 1543'ten itibaren Kopernik gezegenlerin donanım üzerine adlı eserinden itibaren başlayan daha sonra işte Tycho Brahe, Galilei, Kepler Fermat, Boyle, işte Newton'a kadar, Newton'un sistematize ettiği bu çerçeve ki 1744'ten sonra bütün Avrupa'da artık kabul görmeye başladı. Öyle hemen birden kabul görmüyor malum. E, bu bir dildi, bir dil konuşuldu malum. Önce dil konuşuldu, sonra grameri yazılır. Gramer konuşuldu, konuşulmaz. Yazılıp yani sonra dil konuşulmaz, yapay olur o. Bu dilin gramerini yazalım, ne yaptık, nasıl yaptık, ortaya ne çıktı? Ancak bunu yaparken basit anlamıyla bir geçmiş bilgisi değil. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde dönemlendirme ne oldu sesli işte? Ben fark ederim, kaçırmam. Daha yapışıklı oldu gibi. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde dönemlendirme sorusu geçmişi anlamak için değil, tam tersine bilimlerin geleceğini öngörmek için yapılır. Dolayısıyla tüm tasdifler, tüm bölümlemeler bir geçmiş idraki değildir basit anlamında, bir gelecek öngörüsüdür. Yani bu bir şey gibi konuştuk da bu dilin geleceği nasıl olacak? Geri gelmişken şunu söyleyeyim, tarih geçmiş değildir gençler, her zaman vurguluyorum. Tarih geçmişin gelecek bilincine taşınmış halidir. Yani biz geçmişi tarihselleştiririz, tarihi kılarız, gelecek bilinciyle. Doğrusu herhangi bir geçmiş araştırmasla gelecek bilinci yoksa o bir arkeolojidir. Bu kendi içinde değerli de şüphesiz. En azından size malzeme bilgisi verir. Ama benim konuştuğum konu çerçeve içerisinde 1780'lerden sonra Avrupa'da ortaya çıkan özellikle Fransız ve Alman kültüründen önce şekillenen bu arayış esas itibariyle gelecek bilinci eşlik eden bir geçmiş araştırmasıdır. Burada da amaç ortaya çıkan yeni bilimlerin yeni bil, doğa felsefesinin çünkü bilim kavramı 1837'de ortaya çıkıyor. Bugün kullandığımız bilim kavramı. <gülüyor> ne oldu? Orada biri var. Ona su mu veriyorsunuz? Melekçi. <gülüyor> evet. Tamam, onu da. Yeni çıkan bilimleri nasıl bir gelecek bekliyor? Bu aynı zamanda bir yöntem arayışıdırlar. Dolayısıyla e, tarih anlayışı basit anlamıyla bir geçmiş değil. Geleceği geleceği geçmişte geçmişte görmek, buraya dikkat geleceği geçmişte görmek ve gele, e, geçmişte gelecekte karşılaşma arayıştır Çünkü hafıza dediğimiz hadise bilincin eşlik ettiği geleceğe yönelik bir eylektir. Çünkü biz hep geleceğe yönelik yaşarız aslında. Bütün yatırımlarımız, bakın okuyorsunuz buradan, niçin? Gelecek için. Tüm yatırımlarımız, tüm yapıp etmelerimiz geleceğe yöneliktir aslında. Dolayısıyla hafıza dediğimiz hadise geçmişe yönelik değildir. Sanıldığının tersine. bilinci eşlik ettiği yalnız, çünkü bilincin eşlik etmeyen hiçbir e, işten hayır çıkmaz. Bilincin eşlik ettiği bir gelecek idrak edelim. Dolayısıyla dertleri bu. Yani biz 200 yıldır bir şey yapıyoruz, bir şey konuşuyoruz, bir şey ortaya koyduk. Bunun gramerini bir yazalım ve bu grameri tespit edip bu bilimlere bir göm verin. Çünkü henüz bütün bilimden kurulmuş değil. Fizik kuruldu sadece o tarihe kadar. 1780'lerde Lavazel Kimyası henüz tam kamusallaşmamış vaziyette. Biyoloji 1850'yi bekleyecek. Psikoloji, jeoloji 1860'dan sonra, modernite 1860'dan sonra. Bilimler zannedildiği gibi bir gecede hepsi kurulmuyor. Bunlara e, tabii bu tekniklere gelmeyeceğiz. Netici bir kelam, tasdif etme, bölümleme, belirli dönemlere bölmenin kısa hikayesi budur. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Üç temel kavrama göre yapacaksınız. Bir ölçüt bulacaksınız. Neye göre sınıflandıracağız? Bu sınıflandırma meselesini de e, biraz özel kurmak lazım. Arapçada üç temin var bununla alakalı. Taksim, tasdik ve tertik. Bunlar iki farklıdır. Taksim, zati bölümlemedir. Tasdik, arazidir. Tertik ise mevcut, somut olan şeyleri öncelik sonun sırasına göre dizmedir. Çünkü bazen taksim-ülülüm ile tasdik birbirine karıştırıyorlar. Taksim, metafizik bir operasyondur. Nitekim Taşköbüzade, Miftah-ı Sade'de Taksim-ül Ulum'u metafizik ilminin bir alt dalı olarak inceler. Bu çok önemli. Normal ilim olarak incelemez. Ölçüde ihtiyacınız var. Niye göre tasdik edeceksiniz? Kriterinizden. İki, başlangıç ve bitiş noktalarını iyi belirlemeniz lazım. Üçüncüsü, ad vereceksiniz bunlara. Şimdi bunu çok naif bir hareket gibi görmeyin arkadaşlar. Yani şişedeki gibi durmaz bu tasdifler. İtibaridir ama hakikat değeri kazanırlar ve bütün olaylara bakışınızı denirler. Mesela medeniyet nereden başlamıştır? Mezopotamya'dan mı, Yunan'dan mı? Bak sana problem. Ha gün basit bir tasdif gibi. Orta çağ, ilk çağ, yeni çağ. Şimdi Müslüman olarak zorlanıyorsun. Biz orta çağ mıyız ya o ona göre yapılıyor. Coğrafi tasdifler yapılıyor. Orta Doğu deniyor. Neresi Orta Doğu? Kime göre? Benim ...burnumun ucu olan bir bölge ortada oluyor. Londra'ya göre orta değil mi? Yani tasrifler zannedildiği gibi masum değillerdir. Bir kere kurulduktan sonra bütün bakış açımızı, perspektifimizi belirler... ...hakikate inkılap ederler ve biz onları hakikat zannederiz. Bunun farkında olalım ya da olmayalım. Şu anda hemen hemen her konuda ilahiyat sahasındaki din ilimlerde de olsun... Efendim sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında olsun, fen bilimlerinde taksinle iş görüyor, coğrafyada olsun. En ufak bir milli törende bile tasniflerle başlıyorsunuz. İstanbul'un fethi öncesi, sonrası niye? Değil mi? Dolayısıyla son derece ciddi bir şeydir. Mesela Osmanlı'nın tarih işte ilerleme dönemi, işte dur duraklama dönemi, çöküş dönemi. Kaç yıldır, değil mi? Osmanlı tarihçileri bu tasnifi değiştirmeye çalışıyorlar. Kolay değil. Çünkü eğitime dahil olduğu için e, nesiller o kavramlara göre yetişir. Perspektif ona göre e, şekil alır. Tamam. Şimdi bizim de İslam medeniyetinin için bir tasdif yapmak istediğimizde karşımıza çıkan demek ki önce bir ölçüt bulmamız lazım. Sonra bir başlangıç bitiş tarihleri belirlememiz lazım ve ad vermemiz gerekiyor. Şimdi İslam medeniyetine baktığımız zaman durum biraz karışık. Beyefendi, üç temel problemimiz var. Bir, coğrafi genişlik. Çok büyük bir coğrafya var. Şimdi İslam matematik tarihi diyor. nerede? En Endülüs'teki İslam matematiğini bahsediyorsunuz? Mısır'daki mi? Semerkant'taki. Aynı değil ki bunlar. Zaten başına bir İslam getirince çok psikolojik, mistik, dini bir şey icat ediyoruz. İslam matematiği. Nedir mesela İslam matematiği? Bizim cebimizde bilinmeyen nicelikler gusül abdüs alıyor mesela böyle bir tahayyül, şey, kutsiyet kazandırıyor bu bilimlere. Bu sefer eleştiremiyorsunuz. İslam matematiği, İslam bilimi, İslam astronomisi, İslam tıbbı. Bunlar çok böyle e, çözdüğünden çok problem yaratıyor. emin olun. Değil mi? Ona geçelim. Ama hangi coğrafyada? daha? Çok büyük bir problem. İkincisi tarihsel genişlik. Yani, coğrafi genişlik anladık, Tarihsel genişlik Hangi yüzyıldaki bilimde matematikten bahsedeceğiz? Hangi yüzyıldaki astronomiden bahsedeceğiz? Büyük sıkıntılarımız var. Üçüncüsü alanların çeşitliliği. Çok çeşitli alan var. Bunları nasıl belirli kriterler altında, ölçütler altında toparlayacağız? Belirli başlangıç ve bitişler. Çünkü bir alan var, bir çıkıyor, yüzyıl gidiyor. Bir alan var, çıkıyor, ilerliyor. Unutuluyor, tekrar başlıyor mesela. Benim bir kombinatör analizi, nasıl başlayacaksınız? Bir başlamış, sonra unutulmuş, tekrar başlamış. İşte ne bileyim, ya, çok teknik örneklere girmek istemiyorum. Ee, büyük bir sıkıntımız var. <gülüyor> Zorluklarımız var. Dört temel zorluğumuz var. Bunlar yaptığımız çalışmaların sonucu arkadaşlar. Yani bunların mefhumunu anlamak için bütün çalışmamı anlatmam lazım. Sıkıntı ama benim derdim o değil. Envanterimiz yok. Utanılacak bir durumdayız. İslam medeniyetinin envanteri yok arkadaşlar. Boş konuşuyoruz yani. Ne demek döküm yok yani? Çağatip Çelebi'den daha geriyiz. Onun için ben bir yazımda dedim ki biz geçmişinden geri kalmış ülkeleriz. Çağatip Çelebi bir envanter çıkartıyor bir iş yapmak için, bir keşif uzununda. Sülemul Musulla, biri kitap adlarına göre, biri eser adlarına göre. Bizim şu anda modern imkanlar dahilinde bilen bir envantimiz yok. Yemen yazmalarını bilmiyoruz mesela. Hadi Yemen'e niye gidiyorum ki? Süleymaniye'yi biliyor muyuz? İşte Allah veri yazmalar kurumu e, kuruldu da işe el attı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor Türkiye'nin bürokratik şartları içinde. Ama çok geç kalmış vaziyetteyiz. Az çok dünyayı dolaşan biri olarak... Diyelim ki Özbekistan'a gittiğimde yazmaların durumu ne? Yazmaların uçurumu zaten yurt dışında. Elde edemiyorsun. Dolayısıyla envanterimiz yok. Fatih döneminde yazılmış matematik ikramların tam bir dökümüne sahip değiliz. Yeni çıkıyor çünkü. Buluyoruz ya. Ayıp yani. Otanılacak bir şey. de eserleri tam anlamıyla neşir demişti. i̇bn Sina Gürbüz Hocam. Var mı tam neşirleri? Güvenilir değil mi? Daha geçen gün tartıştık İstanbul'da hatırlıyorsun. Kitabın nefsin hala güvenli bir neşri yok ya. En önemli Aristoteles'in Diyanimasından sonra modern döneme kadar modern dönemi değil 1860'a kadar yazılmış en önemli kognitif psikoloji kitabının neşri yok ya. E, ne Arapça da Sönkürit'i var ne Doğrudur Türkçe tercihsiz var. Ama konuşmaya gelince özellikle bazı büyüklerimiz televizyonlarda İslam medyatı aşağı, İslam yukarı. Gaz. Emin olun, gaz. Kafa gazı. Bilgi bir şeyin Şey Yoksa neyin bilgisini atıyorsun sen? Nesne alanımız yok orada da kavramı yetiyoruz. İki, boşluklar çok. Çünkü medeniyetimizin mevcut durumunun envanteli olmadığı gibi tarihsel envanteli de yok. Ne demek? Çok, bu matbul kitap değil ki. Bir kitaptan bin tane basılmıyor. Yazma, kayboluyor. İslam medeniyetinin neredeyse yeriye yakını kayıptır atılır. Tipik örnekler verir mesela. Diyelim Kutbuddin Şirazi Sivas'ta yazdığı Niyat-ı İdrak'ın eseri yazarken kullandığı 40'a yakın kaynak verir. Üç tanesi günümüze gelmiş. Dördüncüyü biz bulduk. 36 kalıp. Şimdi birinci sınıf bir astrononun kullandığı eserler de birinci sınıf olmalı. E, dolayısıyla bu eserler nerede? Orta yok olmuş Mısır'da Kaer'e yazılan 72 ciltlik hayvan ve bitki asupenisi 400 kaynak kullandığını söylüyor ve kaynaklar isimlerini veriyor yazarları birlikte. 10 tanesi 15 tanesi günümüze gelmiş. Kayıp. Neredeler bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla boşluklar çok. Dolayısıyla bir, herhangi bir bilimi diye ki sayılar teorisinin gelişimiyle takip etmekten aciziz çünkü boşluklar çok. Nasıl oraya geçti? Bakıyorsun diyelim ki bin yüzde kadar getiriyorsun bin yüzde 1300 arası boş. Tebriz'de tekrar ortaya bir sayılar teorisi çalışması çıkıyor ama o kavramları nasıl icat etti bu adamlar? O kolay bir iş değil ki bilim yapıyoruz hepimiz yani bir bilim dalında teknik ilerleme gösterme böyle zannedildiği bir konu, kolay değil. Efendim burada ilk özgün çalışma yok diyor adam. Ha Türkiye özgünlükten geçirmiyor. Bütün hocalarımız üniversitede özgün çalışma yapıyorlar. Öyle mi? Özgün kolay, özgün... Ne diyor Mehmet Genç Hoca? Kırk yılını, 50 yılını verirsin, bilime bir paragrafın katkı yaparsın, yapmazsın? Bu böyledir. Yani herkesin nisine ol olacak diye bir şey yok. Zaten herkesin nisine olduğu bir medeniyet de kaldırılmaz. Herkes devamlı nifte mu yetiştirir Batı medeniyeti? Bir tane yetiştirir, bilin olur yani. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden bilim adamları olur ve bunlar belirli bir pedagojik e, formülasyonda eğitim hayatına sokulur filan. Neticede müthiş şekilde boşluklarımız var, kayıplarımız var. Üçüncüsü, bu da utancımız. İkinci çalışmalarımız hemen hemen çok az. Diyelim ki, teorik İslam medyatının İslam teorik asılımı konusunda neler var? Olanların %95'i de bize ait değil. Türkçe değil çünkü. Çünkü bir konuda ikinci çalışmalar yoksa ortaya çıkıp biri bunları terkip edip oradan bir dönem tasavvuru yaratamaz mı? Ben hep anlattığım bir örnek var. İsmail bir gün dedi ki bana ya devamlı o tedavere konuşup diyorsun şu Fatih dönemi ben size hayatı bir, bir metin yaz da görelim ya. dedi doğru söylüyor. Üyemiz abimiz hadi başladım olmadı. Niye? Yazarken keşifler yapılır mı ya? Yazarken yeni metinler buluyor. Ben hangi metinleri haline O metinlerin çözümlesi var. Her şeyi bilmiyorsun ki. Yani diyelim ki mantık uzmanı olabilirsin, e, bir sürü yeni kitap çıkıyor, saraydaki tartışmalar, tam onları bitiriyorsun. E, nedir onun adı? Robert Morrison, e, meslektaşımız, Amerika'dan mesaj çekiyor. Sultan II. Bayezid'in Saray'da yapılan bilimsel, felsefi tartışmaların 600 sayfalık İbranca kayıtlarını buldum. Ay Allah senin! Şimdi İbranca mi öğreneyim ben? Sonu yok. Şimdi, halbuki Fatih dönemi üzerine ikinci çalışmalar yapılmış olsa biri çıkar onları darar gelerek bir dönem tasavvuru oluşturabilir. Resmi çizebilir. Minnet şey zannediyor. Bitti efendim İbn-i Sınav tezleri. Bitti, bitti tamam çalıştık. Niye bitti ya? Daha iki gün önce sosyal medyadan duyurdum. Aristoteles'in metafizinin yeni tercümesi yapıldı. İngilizce. Kaçıncı tercüme bu? Biz bitirdik diye bakıyoruz oraya. Ne, neyi bitirdik? sosyal bilimler metodolojisini bilmeyince bitirdik oluyor. Sıkıntımız tulumuz bir. Üçüncüsü şey son dördüncüsü dördüncü zorluğumuz. Birimlerin teknik içerikleri konusunda uzmanlarımız yok. Yani tıp tarihi çalışanlarımızın yüzde %95, yüksek 99,9'u İngiliz dil ve edebiyatı mezunu, Türk dili ve edebiyatı mezunu, psikoloji mezunu. Tıpçı, tıpçıdan bu işlerle uğraşmıyor, parayı. Matematik tarihi çalışmaya karar verdiğim zaman ben imatik mezunuyum. İmatipte matematiğin seviyesini biliyorsunuz. Felsefeyi bölümünü bitirdik, matematik tarihi çalışacak, çalışmaya karar verdik, e, matematik bilmiyoruz. Bir bilimi bilmeden tarihi nasıl çalışacaksın? Gittik iki yıl fen fakültesinde matematik okuduk. En az üniversite ikinci sınıf bilelim ki ne anlaşılıyor, ne diyor bu anlayalım. Çok zor bir iş. Çünkü kimya tarihi çalışacak için kimyacı olması lazım. Astronomi tarihi çalışan için astronomu astronomi bilmesi lazım teknik olarak. İşte yani şöyle düşünün mantık çalışıyoruz, mantık bilmiyorsunuz. Bu mümkün mü? Yani Türkler için mümkünlük yok da yani biz yaparız. Bizde sıkıntı yok. Yani İngiliz, Japonca bilmeden Japon ekonomi doktora tezi arkadaşlar var. Sanskritçe bilmeden Hint felsefesi çalışan değil mi? Doktora tezi yapıyorlar. Tabii dikkate alınmıyor. Neden neden? Hiçbir anlamı yok onların. Şimdi neticeyi e, bu tür zorluklar Manzaranın doğasından kaynaklanan ya da bizim çalışmalarımızın eksikliğinden kaynaklanan bir sürü sıkıntı var. Bir de tabi mevcut alışılmış pasifler var. Bundan aşamıyorsun. Gazze'li öncesi ve sonrası. Ondan sonra altın ça, gümüş ça, bakır ça. Ne demekse altın bulmuşlar arada Altın ça diyorlar. Bu tür tasnifler var. Özellikle 19. yılda Osmanlı'yı tasfiye etmek isteyen başta İngilizler olmak üzere Avrupalı güçlerin politik olarak tasfiye etmesinlikleri Osmanlı'yı kültürel olarak olumsuzlamak için geliştirdikleri teoriler var. Ernaz-Seren'den başlıyorsun. Onları taşımıyorsun. Çünkü bir kere onlar eğitime giriyor. Tutuluyor. Bir türlü gençliği Harvard'da haritle burayı bilirsiniz İslam mantık tarihçisi, 18 yüzyıl Osmanlı mantığı ve üzerine üzerinde düşüncesi ve kitaplar yayınladı. Kendisi bana söyledi bizzat. En çok zorlandığımız öğrenciler, Müslüman öğrenciler, özellikle Türkler. Ne? Yerleşmiş kalıpları bir türlü Türkler dedim ben erkek adamdır, sözlerinden dönmezler. Nasreddin hocanın fıkkası gibi. Bu Gazari meselesini bir türlü anlatamıyorum Tecrübesi var. Bu 18. yüzyıldaki Osmanlı mantık tarih yazarken Türkiye'ye geldi, İstanbul'a bir kuruma gitti. Böyle bir çalışma yapmak istiyorum, bana hani yardımcı olur musunuz? Bizimkilerin verdiği cevap çok ilginç. Özellikle mühendici arkadaşlar bir de bunlar. Osmanlılar ve mantık. Emin misin? Daha akademik hayatının baharında akademik hayatını bitirme. Arkadaşlar eskiyi yapmıyorum ama bu kendisi bana söyledi bunu. Bir minnet kendini bu kadar tahkir etmeyi sever, ben burada gördüm. Yani diyeceksiniz ki İsa siz de bu milletin çocuğusunuz. Doğru ama benim bir de ofluluğum var. Direkt Allah'a bağlı olunca sıkıntı duymuyorum. Niye kendimize bu kadar hakaret ediyoruz ben anlamadım yani. Osmanlı medesinde kaç mantık kitabı okudu Mantık manyağı adamlar kardeşim. Ne demek mantık ya? Aşırı derecede mantık okudukları için zaten tahayyül güçleri zayıflamış adamlar. Aşırı bir rasyonizasyon var. Altı ile başlıyorlar, 400-500 beş sayfayı bitiriyorlar. Sonra da üç ciltlik kitabı Burak'ın okuyorlar. Bahar seviyesi diyorlar bunlar değil mi? Bahar seviyesi, yani derya seviyesi. Sen diyorsun, usul ne? Fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis-i okutulmuyor musun? Tam dersinde, medyase'de de müzik okutulmaz, şiir okutulmaz, tasıl okutulmaz, dinler okutulmaz. Her yani şey rasyonizasyondur. Niye? Fıkıh çünkü. Hukuk. Hukukta mislizim olmaz. Hukuk çok somuttur, formeldir çünkü. Osmanlı medresinin benim tezime göre en önemli problemi aşırı rasyonizasyondur. Aşırı istidlaleliktir. Hayal güçleri ölmüş. Onun için Osmanlı şeyler medresinin için tekkiye gidiyorlar. Öncelikle başka bir şey yok. O bilenmiş aklı ancak o şekilde. Bakın bu bir yorum değil arkadaşlar. Yani medresin müfredat programları elimizde. Bakın görüntü. rasyonel, analitik düşünce. Orada. Tahkiki düşünce orada. Şimdi dolayısıyla meseleyi, malzememizi iyi incelememiz lazım. Olumsuzlukları da göreceğiz tabii. Varı yok, yoku var göstermeyeceğiz. O ahlaki değil. Anlayacağız. Netice. Bu bizim kültürümüz. Tıkandığı noktalar var şüphesiz. Ama emin olun tıkandığına ilişkin geliştirilen şimdilik elektronik %99 %99'u yanlıştır. Malzeme araştırması yapılmadan yapılan genellemelerdir. Politik genellemelerdir. İdeolojiktir ya da tembelliktir. Şimdi... Bu çerçevede ne yaptık? Biz akli bilimleri, özellikle matematik bilimlerini merkeze alır. Matematik bilimler derken bugünkü matematik değil. Yani aritmetik, sayılar teorisi, pratik geometri, teorik geometri, trigonometri, mekanik, optik, bunların hepsi matematik bilimi yani anlamına gelir. Zaten modern bilim tarihi de biraz matematik bilimler tarihidir çünkü modern bilime yakın matematik bilimlerdir. Yani kimse İncisinan estima tabisini bugün bilim diye okumuyor. Halbuki o bilim ya. Yani Aristoteles fizik, fizik yani. Onu mantıkla yapıyor diye bugün biz onu doğa felsefesi diyoruz. Öyle bir şey yok ki. Mesela biz aristotelizm'e sor bakayım. İdnisi sor. Niçin? Çünkü modern bilim tarihini üretenler, büyük oranda matematikçiler ve mekanik bilimciler olduğu için, geriye doğru onu andıran unsurları esas alıp, bilim tarihi, onu de, mezopotamide bilim tarihi var. Niye? Çünkü astronomi matematiksel. Ama demokras, bilim tarihi değil. Ya da kelamcılar, atomculuğu bilim değil. O kelamcılar, doğal bilimi yaptılar. Yani terimlerde değişiyor tabii. Bugün kullandığımız terimin misdakiyle onun kullanılan ayrı olabiliyor. Şimdi bu çerçevede biz İslam medyatını dörde böldük. Bakın, tekrar ediyorum. Bunlar itibaridir. Belirli ölçütlere, başlangıç ve bitiş noktalarına, belirli isimlendirmelere dayanırlar. Her bilim için tekrar tekrar ele alınmalılar. Biz bunu niye yaptık? Biz antropolojik bir kültür değiliz arkadaşlar. Biraz siltilmemiz lazım. Bize mezopotamya kültür muamisi yapıyorlar. Ölü kültür muamisi yapıyorlar. Biz de çok memnunuz. Niye bu Çalışmamızı gerektirmiyor. Çünkü ölüyüz ya. Halbuki ölü defnedilebilir bir varlıktır. Tembel ise defnedilemeyen bir ölüdür. Biz defnedilemeyen ölüleriz. Tembeliz çünkü. Yorulmayı göze almıyoruz. Çalışmıyoruz. Onun pek çok önemli, vermek mümkün ama şimdi tutup burada bu tür münafızalara girmek istemiyorum. Her bir bilim için dövele, döve, dönemlendirme yapabilirsiniz. Tarih, kendi içinde dönem, dönemlendirme yaptı. Mesela müteahiri, mütekaddimin dönemi dedi. Nedim'in fiilisine bakıyorsun. Cedid kadim dedi muhtes dedi hatta değil mi? İslam dönemine muhtes e, der. Indirmedim. Yani modernler. Türk, İngilizceye İngilizce'ye çevresi de bunu e, modern olarak ediyor. Tek tek bilim dalları açısından tasdifler yapılabilir, dönemlendirmeler yapılabilir. Genel olarak bilim dalları için dönemlendirmeler yapılabilir. Ama bizim bu çalışmada esas aldığımız ilkeler, bunlara ayrıntılı girmeyeceğim dörde böldük. İnşa dönemi, Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden 626'dan 1040'a kadar, 1050'ye kadar inşa dönemi, 1050'den 1600'e kadar yenilenme dönemi, 1600'den 1800'e kadar muhasebe dönemi, 1800'den günümüze arayışlar dönemi. Arayış değil, arayışlar. Çünkü çok çeşitli arayışlar var. Şimdi 626'dan 1050'ye kadar olan inşa döneminin temel şehri Bağdat arada ...Basta, Kufe, Kahire... ...şüphesiz çeşitli şeyler var ama... ...temel merkez baharattır. Ee, ...1050'den... ...1600'e olan... ...büyük dönem... ...çok büyük, onu da tasvir etmek lazım kendi içerisinde... ...onla çalışıyor, hem kriterle göre tutmuyor. Ee, Yenilenir döneminin... ...kurucu şehri Merdir. Onun için her şey Merv'de başlar... ...diyorum ben. Merdir, Sonra Merv'den hareket ederek... ...Mera ve İsfahan, Konya, Bursa, İstanbul, Kahire, e, Marip, Endonezya, Çin ve Hind. Mesela Çin'i biz hiç incelemiyoruz. Çin'de sadece Uygurları biliyoruz. Çin'de Uygurlar 15 milyon, 60 milyon Çinli Müslüman varıyor. Onların entelektüel hareketliliği nedir mesela? 1600'de Çin'de ifban hareketi vardır. Bu Mısır'daki ikvan değil. Bu ikvan hareketi, kardeşlik hareketinin temel metni Muhammed Birgivi'nin Tarikatı muhammediyesidir. Osmanlı şey, düşüncesinin dışarıya etkisi zaten yok mu düşünce, bir de etkisi mi? Onu tahayyül edemiyoruz. Endonezya'da özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısında İbrahim Gürani'den Mekke ders gören Endonezya'dan kurduğu ve bugün devam eden Gürani Okulu var. Bugün hala devam ediyor. Yine Çin'den İbrahim Gürani'nin öğrencilerinin başlattığı tahkik hareketi var. Bunlar bildiğimiz konular değil. Afrika'yı zaten bilmiyoruz, doğrusu. Bu açıdan yenileme dönemi çok geniş bir zaman dilimi ve coğrafyada e, hakim olmuş bir dönem. Ama merde başlıyor. Bunun nedenleri ya e, da neden, e, gerekçelerinin üzerine konuşacağız. Muhasebe dönemi, 1600-1800 döneminin dönemi temel şehri ya da merkez şehri İstanbul'dur. 1600 ve 1800 günümüzdeki arayışlar döneminin e, merkez şehirleri İstanbul, Kaine, Tahran, e, Hint üst kıtası e, gibi pek çok merkezde hukuk Devam etmektedir zaten. Bu çerçevede baktığımızda 626 ile 1050 arasındaki İslam medeniyetinin inşa dönemi buna klasik dönem diyorlar. Klasik kelimesi bizim kelimemiz değil. Kullanabiliriz mutlaka, ama inşa dönemi daha iyi. Teşekkür dönemi de edilebilir. Teşekkür biraz edilgenlik ifade ettiği için inşa daha böyle ifal bağından daha ettireyemiş. Beş temel süreçten geçiyor fakat bunlar böyle çok da ard arda değil. Birlikte teşekkür eden süreçler. Tevarüs, temellük, temessüt, tercüme ve tevil denilir. Tevarüs İslam medeniyetinin yayıldığı coğrafyadaki birikimi tevarüs etmesi, sahiplenmesi. Çünkü klasik dönemlerden şiir kültürüne sahip hareketler, siyasi organizasyonlar ele geçtikleri coğrafyayı yok etmezler. Tevariş ederler. Fakat her tevariş ettiklerini temellik etmezler. Bu şuna benzer, biriniz babası vefat ettiğinde, Allah gencinden versin, kalan mirası eğer ilgisini çekmiyorsa, mesela babası ilahiyatçıysa, kendisi de elektrik uzmanıysa o kitapları ne yapar? Satar değil mi? Ne yapacağım ben bu kadar şeyi satayım, para kazanayım. Hani hele bir de yazma varsa içerisinde kesin apartman hayalleri görür. Süleyman'da çalışırken çok önemli vardı. Yeni böyle bir adam, elinde iki poşet yazma. Evden çıkarken 100 milyar alacağım bunlardan diye ilgili. Mednesi ders kitapları. Para bile verirmez. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla temellik farklı bir şeydir. Temellik o medeniyetin kendi dünya görüşü, hayat görüşü perspektifini yaptığı bir elemedir. Sonra temessül ederler. Yani onu özümseller, öğrenirler ihtiyaçları nispetinden. Daha sonra da tercüme ve telif hareketi başlar. Şimdi bu nokta önemli çünkü bugüne kadar yapılan tüm İslam medeniyeti, felseviliğin tarih çalışmalarında İslam dünyasındaki entelektüel ilmi hareketleri tercümelerle başlatıyoruz. Bu küllü yanlıştır. Tercüme bir hareketi başlatmaz. Yolda olan bir hareketi besler. Müslümanlar tercümeye karar vermişlerdir. Zorlanmamışlardır. Ne demek tercümeye karar vermek? Bir dertleri vardı, problemleri vardı, sorunları vardı. Bunu daha seviyede çözmek için kadim mirasa insanlığın ortak hafızasından münacat ettiler. O kadar. Bunu nereden biliyoruz? Yapılan tercümelerin bir kısmı elimizde. Tercümeler çok gelişmiş bir dille yapılmış. Halbuki biz biliyoruz bugün bir kuantum fiziğini, İngilizce'ni tercüme etmek için İngilizceyi bileceksiniz, Türkçeyi bileceksiniz, kuantum fiziğini bileceksiniz, tercihci bileceksiniz, teknik konuyu bileceksiniz. Yani bu aslında yaptığı tercümeleri görüyoruz nasıl yaptığı. Anlaşılmıyor? Çünkü terim ilgisi yok. E bakıyorsunuz, batlamıyorsunuz, çok majestisi, çok tekni bir metindir. Terimlerde hiçbir sıkıntı yok. Ne zaman bu terimleri yarattılar bu adamlar? Ne zaman ürettiler? Eğer 830'da Bağdat'ta yapıldıysa bunlar. Ne zaman bu konuları anladılar da hemen Memun döneminde Çınması'ya kurulup bir grup astronomla dünyanın yarı çapını örtmeye kalktılar, ne zaman bu tekniği kavramlar? Yarı çapını kolay mı ya? Ne demek? Yarış yap için askeri matematik bilgisi, tünevi bilgisi, astronom bilgisi ne olmalı? Coğrafya bilgisi ne olmalı? Yazdığın zaman olan bu adamlar herhalde ömür doğdu. Yani demek ki o döneme kadar, yani 800'lere kadar İslam dünyasında pek çok şey kurulmuştu. Ne kurulmuştu? Bir kere usulü fıkıh kurulmuştu, mezellere kurulmuştu, dil kurulmuştu, tefsir geleneği başlamıştı, değil mi? Kuran geleneği başlamıştı, siyaset geleneği başlamıştı. Ee, özellikle basla ve kuvvete algoritmik bir düşünce oluşmuş. Nedir algoritmik düşünce? Bu algoritmik düşünceyi ders olarak önetmek lazım. Algoritmik düşünce şudur çünkü algoritmik düşünceyi susun ki tabi yazamazsınız. Algoritmik düşünce şudur. Algoritma kelimesi Harizmi'nin isminin latince bozulmasından masımdan üretilmiş. Biliyor musunuz? Harizmiyat diyoruz bizim Aramcılara. Ne demek Harizmiyat? Şudur. Girdiler süreçte ve çıktılar. Beğdi ve kontrol edildi, denetlenebiliyorsa o düşünceye algoritmik düşünce denir. Yani girdileriniz var, belli değerleriniz var. Bunlar hep bilim için geçerlidir. Usul ufuk olabilir, matematik olabilir, fark etmez. Girdileriniz, değeriniz bellidir. Bu girdilerin, bu değerlerin girdiği işlemler bellidir. Bunların süreçleri bellidir. Sonuç bellidir ve bu denetlenebilecek. Yani istidlali olacak. Orada hani Cengiz oyunu, spritüel, mistik, hafif şeyler yapmayacaksın yani. Onun için hep söylüyorum, klasik dönemde akıl sırrın zıddı var. Sırlı olanın zıddıdır. Spituel, ökült olanın zıddıdır. İslam bunu reddeder çünkü o zaman evlenip Sırlı, ökült, e, sektet dediğimiz ana dilde şekilde idrak etmemiz lazım. Akıl bunu reddeder. İslam aklı bunu reddeder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dışında evrende fail olan spituel bir yoktur. Melekler var. Onun için Akayi kitaplarında El-Nazar el, el, el, el, el, el Vâcibuna Lâ Kullüm İstemî Diyor. Tercübesini vermiyorum hepinizin ilaçısını. Ya da tahkik iman vaciptir diyor. Tahkik iman o kadar liste bir şey ki. Halkı ne yapacaksın ya? Tahkik edeceğiz ya. Nazari, nazarı da geçtik ha. Mümkün mü? Ama İslam bir dil, gramer kuralı koyuyor. Nasıl ki gramer ideal bir kurallıklar bütünüdür Herkes Türkçenin gramerine göre konuşmak Yapay olur o. Argosu da vardır. Bunun gelişmiş edibin konuşması da vardır. Evet. Akayit metinleri de bir gramerdir, ideal bir gramerdir. Herkes ona göre yaşarsa zaten hiçbir sinyal çekmezdik. <gülüyor> bunu koyuyorlar ama sırlı olan, öküt olan, sekret olan, hafif olan e, topluma yön veremez. Bu ihmal edilir ya da iptal edilir bir şey değil. İnsanlar kişisel olarak bunu uğraşabilirler. İlham kişisel bir bilgi verebilir ama bundan toplum izah edemezsiniz, kabul belirleyemezsiniz. Bu demektir. Dolayısıyla e, Dönelim girip tercüme hareketleriyle bir şey başlamadı. Kufe ve Basra'dan özellikle Abdullah bin Mesud, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin zihniyetinin sentezinden ortaya çıkır aldığımız bir düşünce var. Bunu ben uzun uzun anlatabilirim size. Kimler var, ne yapmışlar, ne etmişler. Şunu unutmayalım. Mutezile tercüme hareketleri başlamadan önce 50 yılını doldurmuştu ve büyük düşünülmüştü. Mutezile hafif bir hareket değildir. Şüph de bırakalım. Mutezile en sureti bir parçasıdır ya. Şiirlik gibi değil yani. Niye? Çünkü eşar-ı bir matürlilik, bunları söylemek liste bir konu ama, e, matürlilik, ontolojisi atomcudur. Bilgi teorisi izafetçidir. E bunlar hep muhtezir dengeliyor. İtikadi konulardaki farklılıklar kelamda farklılaşma yaratmaz arkadaşlar. mutezi itikadı farklıdır. Eşar-ı itikadı farklıdır. Yani semiyat farklıdır, matürlilik ama kelamda da aynı bunlar, üç eşar beş yukarı. Elbette semiyattaki bazı inançları bu tarafa da etki yapıyor şüphesiz. Ama büyük ölçekte aynıdır bunlar. Onun için kelamda eşar-i matur-i olmaz. Kişisel kanaatim. Doğa felsefesi ve epistemoza açıdan bakıyorum ona ya. Efendim Osmanlı medreselerinde matur edilir, okutulmamış. Efendim? Bütün itikat metni, akayet metinleri matur Osmanlılar'da. Ama mevakıf ya mevakım itikat metni değil ki o kelam mi? üç çift olarak Ömer Hoca çevirdi. Semiyat kısmı kaç sayfa orada? Birinci kısım nazar. teorik düşünce nedir? Sonra istidlar. Kıyas nasıl yapılır? Sonra umurlan ve metafizik. Sonra mümkün art. Yani bütün bilimler fizik, matematik, astroloyum hepsi var orada. Sonra semiyat. Semiyat da iki ayrı. Akli ve şer'i olan. Değil mi? Akli olan zaten herkes ortak. Semiyat olan on sayfa, yirmi sayfa. Ondan ayet ne diyorsa o. Şimdi bu mu farklılık yaratıyor? Biraz kavramlara dikkat etmekte fayda var. Ontolojileri aynıdır. Hep istedikleri aynıdır. Benim bildiğim konular, benim bildiğim konularım varsa orada gençler çalışsınlar, göstersin. Yani atomcu ontolojiyi çalışırken biz Mürtec'in eşyanı Maturili'ye yapmıyoruz. Hepsi aynı üçe eşyanı ve şukura. Evet Maturili'ye çok geç girmiştir atomculuk. Doğru ama girdikleri o zaman girmiş. çıkmamış. Niye? Aristoteles'le mücadele etmenin tek yöntemi vardır. Atomculuktur. Modern bilim de bu için Madde sureti oldu. nasıl açacaksın? Aristoteles'in en büyük düşmanı kimdi? Demokritos. Demokritos kimin tanemesidir? Demokritos Yunan düşüşü de yabancıdır. Çünkü hocaların magilerdir. Magi neden? ne demek? İngilizce mecik kelimesinin kökü magi. Persli filozof demek. Abdera'da, Trakya'da iki önemli isim magilerden ders alır. Biri Demokritos. Çünkü Demokritos atomuzluğu büyük ihtimalle Pers Hint atomculuğuna dayanır, onun geliştirilmiş aydın. İki, Protogoraz, Sofisimiz kurucusu. İkisindeki senmezler, ne Platon, ne Aristoteles. Monem dediğimiz dediğimiz de iki isim üzerine kuruluyor. Demokritos, Protogoraz. Değil mi canım hocam? Sallamıyorum değil mi? Yani benim kaynaklarım var, elimde duruyor. Sıkıştığım zaman da lehmim bakıyorum zaten. Gidiş gelişlerdir. Dolayısıyla algoritmik düşünceyle Bağatat'a giriyor Müslümanlar ve eserler onları çarpmıyor. Hazırlıkları var, dilleri oluşmuşken. da uzun şey vardır. Edeb kitapları. Edeb-ül Kütab, Edeb-ül Hasid, edeb, edeb kitapları, edep değil, bilgin. edep klasik gelenekte anlamış olur. Herhangi bir meslekte bilinmesi gereken asgari bilgi. Buna sahip da edip denir. Edebli yani. Diyelim ki siz, muhasebeci size, muha muhasebeci iseniz, şeyde devlette bilmeniz gereken asgari, matematik, aritmetik, geometri, astronomi, mantık neyse bunu bilmeniz, siz edepli olmanız demektir. Bugünkü hedefler açısından. Dolayısıyla Temin kavramın dönemindeki bağlamındaki referansını Ekseniyos'u iyi bilmemiz lazım. Bu metinlerden çok az günümüze geldi maalesef. Gelenleri incelediğimizde anlıyoruz ki bu büyük bir gelenek. Mesela Harizmi'nin, bu bildiğimiz cevizinin değil de, Katip el-Harizmi'nin müftarlılığına, vefatılılığına baktığınız zaman bir şeyin, devlet görevlisinin bilmesi gereken ne kadar çok şey varmış. Günümüze geldi, yayınlandı o. Orada bir mantık anlatıyor, bir matematik, bir, bir sinya anlatıyor. Zaten teknolojisi inanılmaz yani. Resmen dalıkma tekniklerini anlatıyor. Ondan sonra bütün bildiğimiz kimya tekniklerini anlatıyor. Evet. Doğası, şey, Bağdat'a geldiğinde Müslümanlar hazırdı. Oysa i̇şte büyük bir kültürü tercüme ediyorsunuz, ezilip kaldığınız altında kolay bir iş değildir. Biz bak, ezilip kaldık o kadar gelişmiş medyeyi, de çocuklarımızı rağmen 150'de toparlanamıyoruz. Yaptığımız felsefe, Hans'ın felsefesi, yaptığımız sosyoloji, Londonya sosyolojisi, biz ait ne var? Medya felsefesi yapmıyoruz. Öyle mi maalesef? Ama bu insanlar ezilmiyorlar. Demek ki pek çok şey hazırlar. Yani i̇nançları tamam ama her şey inançla kur inançla olmaz ki. Şimdi Biruni bunu söyle, Bu insan fazla oluyor mu değil. Biruni diyor ki, niçin Müslümanlar ilk dönem pehneviceden, saskıristçeden, sunancadan tercüme yaparken birden bunu bırakıp Yunanca'dan tercüme ettiler? Cevap, çünkü Müslümanların zihni, fıkıh ve dil bilimlerinden dolayı istihdarli düşünceye yakındı. Öbür asıl onları takmin etmedi. Hikayelerden kurundu onda. Bu kültürün en adamımız tarihte büyürülüdür. Tahkik Mahalli'nin ilk Hint araştırmaları salsişi öğrenen adam. O Ben söylemiyorum. Ve nitekim Doğu-Batı-Kuzey-Güne ayrımı yaparken en tesam bir şey var. Batı ve Doğu'yu zihniyete göre bölümler. Batı Akdeniz kültürleridir der. Doğu ise İslam öncesi. İran, Türkistan, Çin ve Hint'tirler. Ölçü çift değerli mantık. Çift değerli mantık kullanan kültür Akdeniz kültürüdür. Bunu nasıl yapmış? İnanılmaz bir deha. Çünkü çağdaş dönemde de aynen bunlar geçerli. Çinlere modern çift değerli mantığı öğreten Russell'dır. Bernatürk'tes 1907. Hitler hala önemli bir Çift değerli mantık çok entesan bir mantıktır çünkü. Özdeşlik ilkesi, çelişmez ilgesi, üçüncü gün imkansını bileceksin. Çin kültürü, ruh anlayışı, ta hiçbir şey buna müsait. Dine, tarih, tek tanrılı, vahid dinlerinin hakim olduğu kültürler ancak bu anlatımcılığın özellikleri gösterebilirim. Evet. Neyse. Teşekkür döneminde, inşaat döneminde tercüme hareketlerinden sonra bir de şu söyleyeyim Tehlif hareketleri, tercüme hareketleri esnamalıdır. Yani çok bakıyorsun Sabit bir Kure tercüme, evet mü tercüme tercüme başında ama aynı zamanda adımın orijinal metinleri var. Hadi diyeceksiniz ki herhalde bu harvanlığı peki ben umursanem. Beni Musa'nın mekanik kitabının taa geçmişi yok ki. Ya da türmeniz çalışmaları, cevir çalışmaları. Hani bu adam tercümelerden öğrendi bunları. Ne zaman öğrendi anladı da teknik katkı yapıyor. Bu mümkün değil. Yani biraz matematik bilen, biraz astronomi bilen, biraz optik bilen neyse. Mesela kozmoloji çalışmalarına benim Musa'nın? Klasik kozmolojiye kritik edip yeni bir şey eklemeye çalışıyor bir problemi çözmek için. Ne zaman anladı bu mesleleri? Bir sürü örnek verilebilir. Bu dönemde Temel yapılar ortaya çıkıyor, matematik, aritmetik, cebir, geometri. Bunları tek tek saymak, saymak istemiyorum ama üç temel sentez teşekkür ediyorum. Birincisi İbn Sina'nın sentezi, büyük bir sentezdir İbn Sina. İbn Sina'nın sentezi yalnız çorba değil, Mevcudu aşan bir dil geliştirmeye çalışıyor. Bunu teknik tarafına girmeyeceğim. E, i̇kincisi İbn Hesab'in sentezi. Bu da Kahire'de yapılan, matematik bilimlerde tarihin gördüğü en önemli sentezdir. Modern bilim İbni Hise'nin üzerinden yürür arkadaşlar. Geçen bir şey paylaştım sosyal medyada. Daha önce post doktora için gittiğim Okran Üniversitesi'nden bir hocanın 26 dakikalık bir anlatısı. 1650'de modern bilim önemli aktörlerinden bilimin yayınladığı bir kitap. Bilim kitabı. Değil mi? Kapağını açtığınız zaman eee bir küre var. Kürenin sağında İmne İhsan var. Solunda Galile var. Ama Galile sarıklı ve cübbeli. Bu şunu gösterir arkadaşlar. 1700'e kadar Batı bilimini kuran insanlar kendilerini Orta Çağ Avrupa'nın değil, İslam medeniyetinin devamı olarak görüyorlar. Dekat İstanbul'dan Katip Şerif'in eserlerini toplattırıyor. Bundan haberiniz var mı? Golius İstanbul'da taklitin eserlerini toplattırıyor, Hürgüs'e gönderiyor. Büyük modern bilim kurucularının babası olan Hürgüs'e. Bunları bilmiyoruz biz. O siyasi gerileme, ilerleme ekilemine takılıp kaldık. 1700'e kadar genel anlamıyla, büyük ölçekte Batı bilimi İslam medeniyetinin bir devamıdır. Kopernik son merakı var sonundu. Bunu pek ondan söylüyorlar. Ben söylemiyorum. Bir yorum değil bu. Adam kendisi öyle görüyorlar. Bunun İmdeysel'in yaptığı son derece önemli Nedir o? Ee, evrenin bilgisinde matematikle ve fiziğin birlikte kullanılması diyebiliriz. Basitçe teknik şeylere girmek istemiyorum. Ben. Yani gözler ve bu gözleri matematik modellemesi. Şimdi 1037 1039 şeyin ölümü. 1037 İmdeysel'in İmdeysel'in 1039'dan, yaklaşık ne oluyor, 1198 İbn-i Rüşt'ün. i̇bn Rüşt'ün bilim anlayışına, şimdi karşılaştır bakayım. Ne diyorlar modern tarihte İbn-i Rüşt için? zavallı bilim adamı. Hiç anlamıyor bu işlerden Hiç. Ama i̇bn biz ne yapıyoruz? Zirve yapıyoruz. i̇bn bir adamı, kesinlikle. Ama taş yerinde ağırdır, abartmaya gerek yok. Önemli bir mantıkçıdır, önemli bir metafizikçidir, önemli bir astrolü uzmanıdır ama kesinlikle bilimden anlamaz. Anlamaz. Böyle bir diyor. Adamın bir astrolüme anlayışı var, takvim yapamaz. Niye? E çünkü matematiği reddediyor. Diyor şeyler metafizikte. Hesap, hesap, hesap. Varlık nerede? Hadi tamam, varlıkla metafizik yapıyorsun işte. Hadi yap bakayım bilim. Mübare etmenin bir anlamı yok. Yani şunu söyleyeyim, geri gelmişlerdi. Tarihimiz bir bütün olarak bitmiştir arkadaşlar. Onlardan herhangi birine mensubiyet düğünler, gazarici olmak, i̇bn olmak, i̇bn olmak kusura bakmayın salaklıkla eşdeğerlerdir. Benim gözümden. Çünkü bir bütün olarak onları biz bugün kullanamayız. Koskoloji değişti, astronomi değişti, psikoloji değişti, opti, hepsi değişti. Dolayısıyla hepsi eşit seviyede yaklaşıp hem tarihsel anlamda objektif değerlendirmemiz lazım hem de onları yeni inşa kullanmamız lazım. Basit bir şekilde. Gansaliciğine niye çözüyorsun Gansalicilikle? Ya da İbn-i Edebiyat yaparsın, bir kümes kurarsın, ondan para kazanırsın. Bir boroz, beş tavuk, ondan sonra gelsin yumurtalar. Bayilik yaparsın. Bu doğru değil. Niye kullanacaksın? Mesela Erkan'ın fıt tıbbı ne kadar kullanabilirsin? Önemli tıp kitabı ama herhalde Erkan'ın fıt tıbbı ameliyat yapsan insanı öldürürsün şu an mikrojdaleğin olduğu bir çağda. Çünkü bunu yapıyor arkadaşlar. Bu doğru değil. Bilelim onları. Bizim tarihsel tecrübemizdir. Onların psikolojik kimliğimizin sağlamlaşması için o dönemdeki tecrübe, orada eksik kalan bir teoriyi bugün diriltebiliriz. Bu da mümkün. Ef. Yani, batıdaki felsefenin tarih çalışmalarına bilmiyor arkadaşlar. Büyük Batılı filozofların hepsi antik bir Yunan eserlerine muhakkak bir yazı yazar. Platon, Aristoteles, Süt ağacına, pilot yüz göre. Değil mi Gürüt Bilelim. ayrı bir konu ama onları kutsamanın takdir etmekle takdis etmeyi bilgilerine karıştırmalı. Üçüncüsü Biruni. Biruni de çok büyük bir e, isim ve ayrı kodu istisna adam saf matematiçi. Ne kelamla arasılığı, ne felsefeyle, istisnacı felsefeyle, ne tasavvufla, irfanla. Saf bir matematiçi. Ama uzakta kalmış. Fakat o uzakta kalış daha sonra anlatacağım ikinci dönem için son derece önemlidir. Bu dönemde zihni hesap, sitti hesap, hindi hesap, cebir, hendese, koni kesitleri, sayılar teorisi, kombinatorik, analiz, belirsiz denklemler, ondan sonra hepsi gelişiyor. Bunlara tek tek girmeyeceğim. Mekanik, astronomi, astronomi aletleri, misaha, <gülüyor> pratik geometri yani optik, tıp, Özellikle astronomi olan olağanüstü çalışmalar var. Bu hepsi inşa dönemidir. Yavaş yavaş, mesela İbn-i e yeni teorilere gitmeye başlıyoruz. İbn-i Sina'yla yeni teorilere gitmeye başlıyoruz. Bir ürünle yeni teorilere gitmeye başlıyoruz. Çok önemli. Şimdi geri gelmişken şunu söyleyeyim. Bu sentezden hiç birisini geçmişte göremiyoruz. Yani İbn-i Sina'nın yaptığınız şifa gibi bir kitabı hiç Aristoteles bunun minimal bir örneğidir. Yani bir insan mantıktan başlayacak Tanrı'ya kadar ve aradaki her şeyi ele alacak, böyle bir kitap yazan bir adam yok. Tarihte. Mantığı var bu adamın. Nebatat var, hayvanat var, madeniyet var, matematik var, astronom var, müzik var, her şey var. Total yekbari bir dünya tasavvuru yetmiş adam. Bunun teorisi var. Bu çok basit bir iş değil. değil. Zirve zaten İbn Sina'dan sonra kimse İbn Sina'nın ötesine onun şey, arkasına gitmiyor. Bütün büyük sistemler gibi gergi. Bir parçalanıyor, büyük şeyler doğuruyor. İbn Sina'yı dikkate almazsa verdiği hiçbir şeyi hesap şey yapar, bu. Buna kelam da dahil. Ama neyse sistemi de benzer şekilde hiçbir matematik bilim çalışması İbn Sina'yı dikkat almadan çalışılmaz. Çok ilginç bir söyledi. Şey İbn Rüşt her konuda Aristoteles'i takip eden Ot diye gelince kusura bakmışlar, ''Seni satmak zorundayım, çünkü bu adamın dedikleri doğru.'' Niye? Çünkü Kadısahit el hamisi olan Abdurrahman diye bir elit kişi, Kaire'ye gelip İbn-i Hizem'le görüştüğü için binlerin başında İbn-i Hizem'in eserleri e Ve orada onlar okunuyor, i̇bn okuyor. Ama pek çok işini şey bilmiyorlar. Geri gelmişken şunu söyledim, bu Endüris seviciliğinden vazgeçelim. Endülüs, totalde İslam medeniyetinin bütününü nispet ettiğimizde lise seviyesindedir. Çok önemli olduğu konular var. Ziraat konusunda çok orijinaldirler. İhtiyaçları var çünkü. Deniz astronomisi, deniz coğrafyası konusunda, denizcilik aletleri konusunda çok inerlidirler. Önemli isimleri şüphesiz sanma. Nispet ettiğimizde, bir kere bu İslam medeniyeti bir parçası. Hadi niye ayrı bir Endülüs medeniyeti, İslam medeniyeti ayrımlar yapıyor Böyle ya. bir şey olur mu ya? İkincisi, hadi nispet ettin böyle bir şey yaptın, hisse seviyesindir? Tek tek örnek verebilirim, hesap, cebir, trigonometri, astronomi, hepsi anlatabilirim. Seviyeleri niye seviyesindir? Evet. İkinci döneme, ikinci döneme geldiğimizde arkadaşlar merde ortaya çıkan şey çok önemli. Tahrir ve tahkik dönemi ve bunun talime dönüşmesi. Yenilenme dönemidir bu dönem. Çünkü İslam medeniyeti artık politik olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak tahakkümünü yerleştirmiştir. Rakibi yok artık. Ne dinler, hangi din olursun olsun. Dikkat edin. İslam'ın en son hesaplaştığı kültür Yunan kültürüdür. Çok geç. 1111 gazalı ölüyor. 400 yıl geçmiş. 450-500 yıl geçmiş ya. O zaman kadar ne çok kişilerle şey. uğraştı çünkü. Şimdi teknik tarafına girelim. girmeyeceğim ama yani Gazali ne yaptı? Gazali iyi başlattı. Yunani tarz İbn-i Sinaci felsefi eleştirmesi ne tür felsefiyiz bir yol açtı. Gazali'nin ve Razi'nin başlattığı harekete biz bilim felsezi disinchantment diyoruz. Doğanın ara varlıklardan temizlenmesi, varlığın büyüden alındırılması. Bu kadar. Bu tevhid inancının kozmolojiye ve fize uygulanmasıdır. Bunun Türkçesi evrende Tanrı'dan başka aktif bir fail yoktur. Bunun bilim felsezi açısından da izahı şudur. Madde pasiftir. Madde aktif değildir. Modern bilim Galileo, Kepler ve Newton çizgisindeki biliminde temel tezi budur. Madde pasiftir. Çünkü madde aktif olması demek, çünkü klasik Yunan kozmolojisinin özetici olarak iki küre birbiriyle çakışacak. Biri maddeyi, biri de manayı. Temsil eden logos ile. Böyle. Dolayısıyla maddenin aktivitesi içindedir. İşte bu öz dediğimiz, suret dediğimiz hepsi bunlarla alakalıdır. Tamam mı? Dolayısıyla özet halı bile müdahil değildir. İllet meselesini hatırlayın. Şimdi diyorlar ki efendim Gazali illet anlayışını eleştirmiş, biz de gerilemişiz. O da çok değil, çok hoş bir şey. Gazali İslam medeniyeti geriletmiş. Ya bir kişinin gerilettiği de mensubiyet duymak küçüklüktür ya. Böyle bir medeniyet olur mu? Bunlar hikaye. Usulü fıkıh kitabı bir adam. Nedenselliğe de dedebilir mi? Hangi nedenselliğe? Şimdi öyle de anlatıyor ki arkadaş sanki i̇bn Sina modern fizikçi Gazali de bunu eleştiriyor. Peki Gazali'nin i̇bn Sina'nın bedenselini anlayışını biliyor musun? Dönemi fiziğini çalıştın mı, kozmonosini? Yok. Yani Gazali diyormuş ki, ateşi pamuğa tuttuk, ateş pamuğu yakmaz. Peki i̇bn Sina fiziğinde ateş pamuğu nasıl yakıyor? Emin ol, bildiğin zaman diyeceksin ki Gazali çok iyi ya. İyi, i̇yi bir yol bulmuş. Arkadaşlar, Essential Causality dediğimiz nedense iyileştirir Gazali. Östel Causality. Yani aktif maddeye anlayışına dayalı, Bu kozmolojiye bu fiziğe dayalı nedenselliği eleştirilir. Nedenselliğin türleri var. Teolojik kausaleti, metafizikal kausaleti, logikal kausaleti. 17 türü var, saygın mersi. Modern nedensellik çalışıyor. Şimdi bir de buna kognitif kausalit diye bir şey çıkarttılar. Anlamaya çalışıyorum. E, çok modern bir şey. Yani zihnimizde kausaletiği nasıl kuruyoruz? bir şey alan. İnanılmaz bir şey alan. İlleti reddediyor Gazali başka ifade sebebi değil. Sen, numeral causality'yi reddetmiyor ki. Fenomenal causality'yi reddediyor. E, teolojik olarak, yani bunu matematikteki algoritmalar gibi düşünebilirsiniz. Dediği şudur, doğal sayıların kendine ait özellikleri vardır ama tüm doğal sayıların özelliklerini reel sayılar kümesinden alır. Niye? Çünkü reel sayılar kümesi hepsini kuşatır da ondan. Eğer nihai algoritma, teolojik bir algoritma ise her şeyi Tanrı'ya bağlıdır. Ya buna itiraz edecek kimse var mı aramızda? Ama bu açıklama vermez Gazzali'ye göre. Diyor ki, evreni yaratan Tanrı'dır dediğimizde bu iddiayı, bu yargıyı biz fizik yapmak için kullanamayız. Bu teolojik bir iddiadır. Yani Tanrı evreni yarattı, açıklama vermez. Yani fiziği fizik yapacaksın. Yani dediğimiz ileride bir kuantifizi yaparsak atomların abdesi atlatacak halimiz yok. Kuantifizi kullanma fiziğidir. Dolayısıyla, Niye Neyi eleştirdiğimizi, niye eleştirdiğini iyi yakınmamız lazım. Bu çok önemli bir şeydir. Ee, Esasel Kavuzerik'in eleştirisi. Ha bu hep olumlu sonuçlara mı neden oldu? Bence değil. Büyük bir ufuk açtı ama bir süre sonra hakikat arayışını, özellikle 1600'lere geldiğimiz hakikat arayışını sarstı diyelim. Bunların hepsini yazdık. Nasıl sarsıyor? Çünkü artık Fas, öz kavramı ortadan kalkıp o Ehas'ı sıfada dönüşünce, Eşyanın artık hakikati değil, ahvalini bilmem. Bir tür fenomenal bilgiye dönüşünce, ki Gazali'nin aman Fahrettin Razi'nin bilim anlayışı tamam fenomenal bilim anlayışıdır. Bu gayet doğal. Biliyorsunuz Kant, Safak'ın kritiğini yayınladığı zaman, değil mi? Meşhur olan şairi gidiyor, diyor ki üstad kapısını vuruyor. Bu kitaptan sonra hakikati bilecek miyiz, bilemeyecek miyiz? Kusura bakma diyor, öyle bir şey yok. Bilemeyeceğiz. İntihar ediyor akşam. Çünkü bizim felsefe çalışmamız akademik felsefe çalışmadır. Ben bugün ahlak teorisi okutuyorum, pragmatizm. Ertesi gün başka bir şey. Bu adamlar filozof. Varlığı onunla kavruyor. Var olan onla kavruyor. Kendini onunla kavruyor. İnsanı onla kavruyor ve bunu yaşıyor. Moral bir değerdir. Bizim gibi denetleyici değil de felsefe bugün karttan sonra denetleyici bir esrümandır. Kognitif felsefe diyoruz biz buna. Bilimden. Bilim ödeyecek felsefi de onların üzerine düşünecek. Matematik, matematik felsefesi. Fizik, fizik felsefesi. Sen i̇bn bunu açıkla bakayım. Beyefendi siz filozofsunuz ben fizik bilimciyim. Yapma ya. Tabii ben yazdım der sana. Fizik de böyle yapılır. Aristoteles de bunu anlamaz. Kognitif felsef halkı bir şey çünkü. Neticede büyük bir şey açıyorlar. Tahkik ve tahrir İslam medeniyetine de yetkinli ufuk açar. Nedir? Arkadaşlar o dönemde kullanılan beş terim var. Tahkik Tahrir, takrir, taklit tetkik. Bunları bilmeden hiçbir şey yapamayız. Anlayamayız. Şimdi diyorlar ki efendim anlaşılmıyor bu metinler. Anlamayınca da bir şey yok diyoruz. Anlayamayız çünkü yeni bir dil geliştirdiler. Bununla ilgili ben örnek veriyorum konferanslarımda. Fahrettin Nazım eserleri Kırak'a geldiğim zaman ulema anlamıyor. Bunu Vefat-ül Aya'nda anlatır. Kemal-i i̇bn gibi Üstler'e Musul'da ona götürüyorlar. Diyorlar ki bu Fahrettin Nazım diye bir adam var Merv şeyden. Türkistan'dan nedir bu? İnceliyor. Ertesi sabah bütün ulema şunu söylüyor. Burada yeni bir konu yok. Yeni bir dil var. Formelleştirilmiş, formelleştirilmiş, o aradığı dil değil artık. Formelleştirilmiş, yarı sembolik bir dil geliştiriyorlar. Bunun da nedenleri uzun konudur. Tahkik, belirlebilmek bilmek demek. Delil ile bilmek. Tahrir, zevaidi atmak, fazlalığı atmak. Takdir delillerin iş tutarlılığını incelemek, gözetmek. Takip delille sonuç arasındaki tutarlılığı, mutabakatı dikkate almak. Tetkik, delinlendirmeyi bilmek. Muhakkik, müdekik, mukarrip, muha, e, mukarrır, bunların hepsi metinlerde geçer. Metinler de bu şekilde okutulur. Tahkik yöntemi okumak, takip yöntemi okumak tik teknik yöntemi yok bu. Eğitim pedagojik form şey tarafları da var bunlar. Bunları bilmezsek hiçbir şey anlayamıyoruz. Bu özellikle mantıksal felsefe dediğimiz alanda uygulanmıştır. En büyük temsilcisi Razidir. Ve Razinin geleneğidir. Ta 20. yüzyıla kadar sürmüştür. Hatta böyle bir yazı yazdım çağdaş içtihat tartışmalarında. Esas alınan taklit değil, tahkik yöntemidir. Tahkik yöntemini kritik ediyorlar. Taklit bir değil. O uzun bir hikaye. Bir de matematik felsefede tahrir dediğimiz bir hadise var. O da uzun bir konudur. Tahrir şu demekti, matematik bilimleri söylüyorum. söylüyorum. E, mantıksal felsefede zevai atmak. Ama işte matematik bilimlerde bir, matematiksel bir metni bilsel ve teknik sağlam bir elde etmek, o döneme kadar yeni, yeni ortaya çıkan, o alanda ortaya çıkan yenilikleri metne derci etmek, yanlış ispatları düzeltmek, eksik ispatları tamamlamak, yeni ispat vermek, ispatlarda, teoremlerde takdim değil yapmak ve en sonunda iş tutanlığına göre metni tekrar gözden geçirmek. Bu merdiye başlamıştır. Her ikisi de merdiye başlamıştır. Razi ve Razi, e, Tahrir hareketi, tahkik hareketi merhide başlamıştır. Sultan Sencer 60 yıl hükümdarlık yapmış bir insan. Müthiş bir istikrar dönüştür. Türkiye Cumhuriyeti 90 yıl Dönemin bütün büyük alimleri, sadece İslam dünyası değil, bütün dünya: Gazali orada, Ömer Hayyam orada, Abdurrahman Kazini orada, Fatih Karaki orada, Nisaburi orada, hepsi orada ve onun devamçılardır. Bunlar daha sonra Moğolların önünden kaçıp önce İran'a, sonra Anadolu'ya giriyor. Osmanlı ilim geleni kuran Selçuklu Hazim Şah diyelim. Fakat bunun mesela Eberi bu hareketin mensubudur. Ama bunun kurumsallaştırması beraber Nasreddin Tuğsi ile yapılır. Ve bildiğimiz büyük tahrip projesi. Tusi Muhittin Mağribi, Asurettin Hasan, İbni Sartak, Muhammed Bin Çoban Bin Saltuk. Türk Türk. Ondan sonra ve Kutlu Teşrası. 5-6 adam bu tarih projesini ne de tarih Akdeniz dünyasına yazılmış ve Arapçada bulunan tüm matematik metinlerini anlattığım ölçülere göre yeniden yazmak ve bunları yayımlamak. Ve bu bir dil birliği, terim birliği sağlıyor. Sonra üçüncü olarak ne yapıyorlar? İlk defa tarihte bunları ders kitabına dönüştürüyorlar, talime dönüştürüyorlar. Maddeseler çok eski bir gelenektir, kanallardan döneminde kuruldu. O Nizamiye medreseleri yok, devlet ediliyor kurulan medreselerdir. Medreseler, Budist tapınan okulları dikkate alınan Karahanlılar tarafından geliştirilmiştir. Fakat aile ve alim medreseleri devlet içi değildir. Nizami ünlüklüleri, Selçuklar'la birlikte İslam dünyasındaki fitne fesadı ortadan kaldırmak için, akılda, dilde, vicdanda birlik yaratmak için bir eğitim programına dönüştürmüşlerdir. Ve bu eğitim programı ilk dönemde hukuk ağırlıkta meddeselere fen bilimlerinin girilmesi, modern tabirler Sultan Sencen ve Hazim Şahlar dönemindedir. İlk defa ders kitaplarına dönüştürülür. Bahattin Karakir'e talebeleri, Bahattin Karakir büyük ihtimalle Gazali'nin talebesidir ya da talebesinin talebesidir. İbn İsem çizgisini orada ihya Bu arada şunu da söyleyeyim. Fahrettin Vazi'ye farklı bir kayseri imkanı veren İbn İsem'in bilimidir. Çok iyi. O dini, ...astronomisini çok iyi biliyoruz. Karaki... ...astronomide ders kitabı yazar... ...Ettap Sıra. Sonra o, o öğrencisi... ...Şemsettin Çamii'ni... ...bütün alanlarda ders kitabı yazar bunlar... E, ...bu ders kitapları çok ilginçlerdir. Sembolik bir dildir. Anlayamazsın. Hoca olmadan... anlaşılamaz. Yeni bir... tarzdır bu. Ulema... ...kendi sınıfsal sürekliğini sağlar böylece... İki kamudan, kamusal tartışmalardan metinden kurtarılmış olur. Çünkü anlaman için üzerine eğitim görmen lazım. Eğitim görünce zaten kamuya gerek yok, anlıyorsun. Ondan sonra öğrenciyle metin arasında hiçbir unsur giremez. Politik ve çünkü medreseler kurulduğunda biliyorsun büyük şikayetler, ilim olmayana düşecek falan. falan Ama vakıf kurumları yaparak medreseleri özelleştirirler, mali açılar. Bu ders kitabı yazım teknikleriyle zihni özelliğini sağlar medreseler. Ulema burada siyaset yapıyor, kendi sınıflar sürekliğinde sağlıyor. Dolayısıyla ben ilk defa tarihte, çünkü o döneme kadar ya alim vardır toplumda, ya cahil vardır. Şimdi Mendesed'in de ne? bir bakın, bir Mendesed'in akademi var Platon'un, tamam mı? Akademide ne öğretiliyor? Platoncu Melsefesi. Lise var, Aristoteles felsefesi okutuluyor. İlk dönem Mendeseler'de Hanefilik okutuluyor, Şavirilik okutuyor. Bu Mendes'e başlar. Bu medreseler mevcut ilim okutuluyor. İlmin, Arapçadan çoğulu yoktu arkadaşlar. Ulum dediğimizde disiplin anlamına gelir. Tıpkı İngilizce'nin noluş kelimesinin çoğulu olmaması gibi. Nizam-ı yazısından biliyoruz bunu. Biz bu medreseleri herhangi bir okul ekonomine çıksın diye değil, el ilim tahsil edilsin diye kurduk diyor. Ama tabii hemen uygulamıyor. Dolayısıyla medreselerde artık diyelim ki sadece kelam okutulmuyor. İbn Sina felsefe okutuluyor. Bunu en iyi Osmanlı medresesinde görüyorsunuz. Osmanlı medreselerinde hikmetlik okutuluyor mu? Hikmetin aynı okutuluyor mu? Şerleri ne bu? İbn Sina'cın felsefesi. Girdi. Girdi. Anlamadım. Medresesi. Kim konuşuyor? <gülüyor> İbn Sina mı geldi? Ha, yok hay varsa bir şey durup müdahale edelim. Hiç merak etmeyin yani ben hallederim işte. O değil de. Sık sık görüşüyoruz sorun yok. Matematik okutuluyor. Astronomi okutuluyor. Mantık okutuluyor. Ekrem de okutuluyor. İlim okutuluyor yani. Dönemin ilim paradigması neyse. Hazremşahlar, Sultan Sencer Hazremşahlar döneminde oluşmuş ve daha sonra e, İran'a, Kuzey Irak, Suriye ve Osmanlı'ya aktarmıştır. Bu talim metodu ne yaratıyor? İlk defa tarihte tahsilli insan sınıfını yaratıyor. Yani artık, bakın gayet öyle gazadan önce bir kelamcının ile bir filozofun, hatta filozofların kendi arasındaki kozmonişi aynı değildir. Ben size bir sürü örnek anlatabilirim. Ama artık ...herkes o dönemin kozmosunun iyisi odur. Hepsi çünkü... ...kadız şeyin nedir ona... ...çamilinin mülakasını, Kadızade'nin şehrini... ...bir cennin aşisini okur. Onu bitirir. Teskireye geçer onu bitirir. Eğer... ...teknik daha ilerlemek istiyor. Majestinin... ...hangi majeste? tahrir Majeste, Tusin'in Tuğsi'nin kitabını okur. Anlatabiliyor muyum? Ve ilim geleni ortaya çıkar. Bu gelenek... Yani Merv'de ortaya çıkan gelenek tüm İslam dünyasını belirler. Mera'yı belirler, Tebriz'i bilirler, bunları uzun uzun anlatmak isterdim size ama Konya'yı belirler, Bursa'yı belirler, İstanbul'u belirler, Kahire'yi belirler, şey Mağrib'i belirler. Mağrib, Mağrib, mağrib diyoruz, İbn-i İbn-i hocası Tebriz'de okumuştur. Öyle değil bu, basit bir iş değil. Müthiş bir entelektüel ilişki var adamlarının 1600 ile 1800 arasını hemen kısaca söyleyeyim, soru alacak mıyız? Var mı böyle bir adet? 1600 ile 1800 arasındaki muhasebe döneminin nerede tıkandık, nasıl tıkandık, ne için tıkandık? Uzun uzun bunun analizleri yaptık. Ekonomik, politik, ondan sonra hakikat arayışının e, dumuru uğraması. Bunu böyle diyebiliriz. Çünkü Taşköy Zade diyor ki biz ilahi olanların bilgisi bizim için ümtenidir. Gitti. Gitti. Mücevherdatın bilgisi olasor, müteassir. E ne kaldı geriye? Bu teknik şeylere girmeyin ahvalin bilgisi kaldı. Bakın bu çok önemli bir tabirdir. Artık araz-ı ahvalin bilgisi. Yani fenomenal bilgiyle yetineceğiz. Bu ilk başta önemli bir şey gibi gözüküyor, doğrudur. Ama bilgideki hakikat idesi ortadan kalkınca ...bunu başka şeylerle tamamlamaya çalışır. İrfan ne İslam dünyasında içlerdi i̇bn Bundan dolayı. Çünkü biz Tanrı'nın hakikatini bu yöntemle, fenomenal yöntemle elde edemeyiz. O zaman başka yöntem bulacağız. Hatırlayın Saddettin Konevi'nin Tuğsi'yle tartışmalarını. Evet. Başka nedenleri var. O, e, İslam dünyasından merkezlerin azalması, büyük imparatorlukların kurulması... İçe dönün, dönülmesi, mülazeme sistemi, transatlantik ticaretin keşfiyle paranın, şeyin, ekonominin bozulması, çok çeşitli nedenleri var şüphesiz. Ama şunu söyleyeyim, bizde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Çünkü diyorlar, bizde ne oldu? Bizde hiçbir şey olmadı. Bizde sistem aynen çalışmaya devam etti. Batı'da yeni bir şey oldu. Bunu anlamıyoruz bir türlü. Orada çok yeni bir şey ortaya çıktı. Benim verdiğim hani örnekçü olsun. Biz Bağdat'ta bir fotoğraf makinesi icat ettik. Diyelim ki 100 piksellik. Bu zamanla gelişti. 250 piksele kadar çıktı. Çok güzel fotoğraf çekiyorsun. Çin'den de, Hint'ten de, dünyanın diğer kültürleri. Ama biri çıkmış, 500 piksellik bir fotoğraf icat etmiş ya. Bu kadar basit. Hani Mehmet Genç Hoca diyor ki, İstanbul'da yettiği 100 km hızla gidiyordu. Bir adam yeni bir aracı icat etti. 500 km hızla geçince biz durduğumuzu zannettik. 100 km hızla motordan inmeye kalktık hala yanında yuvarlanıyoruz. Şimdi bunlar mecazi benzetmeler ama e, ben kendi alanım itibariyle söyleyebilirim. Mesela İslam matematiği. Bu hesap olabilir, bu sayılar teorisi olabilir, bu cebir olabilir. Neresi geriledi? Görülemediği şey yok. Bir kere 1600'a kadar orijinal ürün veriyor. Bak ne dedim biraz önce? Golius, İstanbul'a takip eserlerini bulmaya geliyor. Mektupları var. Yani bu bir yorum değil. Adam mektup yazıyor. Çatipçiliğin eserinin için geliyorlar. Vatikan Kütüphanesi'ne, Postel'in İstanbul'dan aldığı kitaplara, tabi biz oraları da dinlediğimiz için, Buzpeck'in aldığı kitaplara, Joseph Derne'in bir de Wendmey'nin öğrencisinin İstanbul'dan neler yaptığını bir bak. Görüyorsun, sıkıntı değil. Ama orada çok iyi bir şey oluyor arkadaşlar, bunu anlamamız lazım. Mekanik, empirik, matematik bilim nedir? Nasıl ortaya çıktı? Son arka kapak yazımı okuyan var mı bilmiyorum. Modern bilimin ortaya çıktığında Türk Korkusu. Bir oku bakayım Tartaglia'nın yani Nova Scientia. Nova Scientia ne demek? Yeni bilim. Niye anlatıyor orada? Top. Batı bilincinin top korkusu gibi bir yazı yapmışsın yıllar önce. Ya Batı'da da bunlar böyle hadi bilim yapalım diye ortaya çıkmıyor. Kaldı ki 1860'a kadar bilim hala teorik bir Newtonculuk, yani Niftonculuk Avrupa'da 1700 kabul ediliyor arkadaşlar. Yani öyle kolay iş değil bunlar. Sıraya girmiyorlar. Lifton icat ettiği hiçbir şeyi kendi okulunda profesör olduğu üniversite okutan okutmuyor. Asistanı bile ne Çünkü bu eğitim kurumlarında büyük yenilikler olmaz. Bugün de yoktur. Çünkü eğitim kurumu demek mevcut bilgi nesil arası aktarıma sokmaktır. Uygun bir diller. Bütün bilim akademilerde, müzelerde, kafe hauslardan, konaklarda ortaya çıkar çıkmıştır. Galilei Üniversitesi'den korktular. Adam gitti Medizlerin konağında bilim yaptı. Buna bakmak lazım. Anladın mı? Dolayısıyla orada yeni çıkan şeyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu da böyle basit bir şey değil. O Bunun belirli bir güce dönüşmesi, toplumu belirlemeye ya da siyasi savaşlarda etki yaratması çok geçti. Basit bir örnek vereyim. Bir iki soru alalım bitireyim. Çünkü başka bir konferansa gideceğim. Şimdi ben yıllar önce gençliğimde e, Koçubey'in Akisare'nin ya da Kadir siyaset davranı, İslam damı okuduğum zaman ordu düzeni ordu var, hep teknik bir şey yok. Hani biz öyle yetiştirdik çünkü teknik, tekniklik. Ya ne tekniği? 1700'lerin sonuna kadar yani sanayi devriminin geliştirdiği teknolojik mekanizmalar, silah teknolojisi bilinceye kadar tüfek iş görmüyor ki. Yani sen bir tüfeği dolduracaksın, atış yapacaksın, karşıdakini öldürecek. İsabet oranı düşük, geri etmesi çok fazla. O sırada sen bunu yaparken bir okçu, iyi bir Osmanlı okçu, sekiz tane düşman öldürüyor. Anladın mı? Düzen niye? Çünkü düzen savaşılıyor, stratejiler, taktikler ona göre yapılıyor. Yani dönemin bağlanan bilgisini bilmiyoruz. Maddi kültürü çok iman arkadaşlar. Maddi olmadan mana olmaz, eman olmadan iman olmaz. Bu bir aferizmadır. Osmanlı'nın, İslam dünyası, maddi kültürler, sadece felsehid misliler çalışıyorsun. Bu nasıl üretilir? Bilgiyi kim üretiyor, ne üretiyor, neden üretiyor, bir kurumda üretiyor, nasıl? Ya arkadaşlar bilgi uzayda vektörel olmayan mutlak bir üretilmiyor ki, bir hareketin içinde üretiliyor bu. Bilgiyi üretenler var, bilgi kurumları var, bilginin kamusallaşması var, bilginin kurumsallaşması var, bilginin bir değere dönüşmesi var ve bilginin moral bir yapı kazanması var. Bunlar kolay değil ki, Bunlar hiç üzerinde bulunduruyoruz. Yani mimar şeyi öyle biliyoruz. Süleymani nasıl yapıldı bir fikrimiz yok. Ne diyoruz en yani son? Bu benim çok sık verdiğim bir örnek, değil mi işte? Çünkü televizyonda izlediğim için hala hatırlıyorum. Efendim biz hesap medeniyeti değilmişiz. Biz vicdan medeniyetiymişiz. Süleymani vicdanla yapmış. Hop, anasını Süleymani. Kaderimizi bir takla duymasın. Vicdanlarıyla vicdansızlar çok şey yapabilirler. Mimarsızdan hangi matematik hatta okuduğunu, mimarların odasında ne tür bir ihtimaldanını, orada kullanan, o kadar ezberi, yani şurada bir etik bozulsa, bir uzmana ihtiyacımız yok mu ya? Yani humum rica mi anlıyor rica? Nın rica nın. Yani biz, bilgiyi yeter, onlar bunlara ezberi nasıl yapsın? Vicdanla ne yapılıyor? O zaman hadi savaş kazanalım, ekonomi yükseltelim vicdanla. Yani maddi kültürü iman ediyoruz. O olup biterlere, transendan Değil bunlar arkadaşlar, hiç gibi. Translendent, yani tarih üstü, metal üstü şeyler değil bunlar. İhtiyaçlara göredir. Mesela 19. yüzyılda birden Hollanda'da ee, ne, ama bilmem ne gaz üzerisi, bak söylerken unuttum, gaz üzerinde müthiş araştırmalar var. Hollanda'dan deli midir diyorsun ki o Leiden Üniversitesi rektörü, ee, o gazın işte 100 ton alması gerekirken bin ton satın almış. Yanlışta bir sıfır yanlış koymuş. Çok gaz olunca o gaz üzerinde kimya deneyleri yapılmış, arjani ne yani bu kadar basit, bazı ilustrasyonite işine girer. Yani demek istediğim şu toplumu bir bütün, holistik olarak, hani elektromanyetik alandır bilimin ortaya çıktığı böyle birbirine kopuk değildir bunlar. Ve bilgi moral değer haline gelmeden toplum belirlenmez. Şey zannediyorum biz Galile, ya Galile Kepler hiç dikkat almadı ne? Adam yere koymadı. ...büyük bilim adamı... ...bundan önce yavaş yavaş... ...modern bilim, science kelimesi... ...science man kelimesi 1837'de... ...kullanılıyor. Newton... ...neş çok filozofludur... ...kendisinde doğa filozofu, kitabın adı... ...doğa filozofu, matematikleri de zaten. Yani kısaca... ...meseleleri idrak etmek için... ...tabii tam konuyu bitiremedim. Bitmez çünkü bu konu. Ama re kitabın reklamını yaptım, değil mi? İnternet ortamında dersleri de kullanacağız bunu inşallah. Aktif. 75 tane video çektik diye i̇bn Sina'yı okurken basacaksınız. Ömer Türkiyoloji, İbn-i ise 15 dakikada oradan anlatacak. İbn-i yaşadığı şehirler, haritalar, networkler. Bütün ulema networkü. Şimdi genç bir arkadaşımızı çalıştırıyoruz. Ulema networkü. Arkadaşlar bunlar çok bölümüne bakın. Şimdi ben size bir tecrübe anlatayım, biteyim. Bir medyanet üniversitesinde medeniyet, Üniversitesi işte medeniyet okumada yaparken, merada matematik asıl okul, Tebriz matematik asıl okulunu anlatıyoruz. Birden şu dikkatimi çekti. 1200 elinden sonra İslam dünyasındaki ilim seyahatinin ritmi doğal olmayan bir artış gösteriyor. Ondan önce de ilim hareketlilik var ama çok hızlı var. Nedeni nedir bunun? Bunun maddi his bulmam lazım. Şunu diyebilirim. Evet Müslümanlar çok seviyorlardı. İy, rehmet, i̇lim çok önemliydi. Ayet, hadis. Bu, bu olmaz. Tek başına. Ya yani Bu tamam da yani şöyle bir savaş planı olmaz arkadaşlar. Gidelim. Sağdan şuhada. Sol cepheden evliyaullah. Yukarıdan melaiken yeni gelirsin. Sen maddi tedbirini alacaksın. Maddi tedbir ettikten sonra her asker ölüme bir melekle gider ölmek kolay değildi öyle. O zamanın maneviyatı tamam. Ama böyle plan yapılmaz. Bunun sebebi ne olan? Şöyle bir inceledim, buldum. Moğolların yan teşkilatı. Yan. Ne demek? Müthiş bir posta teşkilatı kuruyorlar. Askeri posta teşkilatı. Acımasız kuralları var. Ölüm. Hata ölüm. Koca dünyanın %23'ünü fethediyorlar. Büyük karay imparatorluğu bunu nasıl yönetiyorlar zannediyorsunuz? Büyük şeyler kuruyorlar, karlar, ara garlar kuruyorlar. İnanılmaz bir sistem, haberleşme sistemi. Sonra istikrar kazanınca ticareti ve ilmi de bunun üzerinden. Dolayısıyla Putin Şirazı'nın seyahatlerini bir çıkartıyorsan hepsi yam teşkilatı gözetilir. Adam kampıyor, şirazdan gidiyor, Türkistan'a geliyor, İran'a geçiyor, Anadolu'ya gidiyor, Mısır'a. Uçak mı gitsen yorulursun ya bugün? Bir kere güvenliği nasıl sağlıyorsun? Onu da Reşit İddin Fakir söylüyor. Konya'dan bir kadın kafasında altın bir tepsiyle yola çıksa peki ne kadar kimse ona dokunamaz diyor. Böylelikle eleştirmeyi biliyoruz. Buraya da bakacaksın. Dolayısıyla maddi yapıları yani 1600'den sonra ortaya çıkan durum nedir? Şimdi siz dönemin bakın ben oturduğum iklim teorisi çalıştım. Niçin? Çünkü 1580'den itibaren Orta Doğu ölçümünde bir küçük buzul çağı yaşanıyor tarım arazileri donuyor. Tarım toplumuna geçinen insanlar maddi sıkıntı yaşıyor. Bunu bileceksin. Tabyalı kara sistemi nedir? Askeri dön Tabyalı kara sistemi dev sistem sistemi geliştiriliyor. Osmanlı ordusu zorlanmaya başlıyor. Meydan savaşları bir en, en son meydan mavisi nedir? Haçolar. E ondan sonra niye yok? Çünkü değişti sistem. Vatanlar bir şey yapıyorlar. Yani bütün bu yapıları dikkate almamız lazım. Transatlantik ticaret sistemi niçin Yavuz? durup dururken doğuya yöneliyor. Niçin aşağıdan ticaret sistemi birden yön değiştiriyor? Niçin Seyit Süleyman El eserlerini okumak zorunda kalıyor ya? Bunların spor olsun diye yapılmaz ki. Anlatabiliyor mı? Dönemin deniz astronomisi, piröreğeysiniz çok büyük adam şunu yaptım, niye? Derdine niye çözmeye çalıştı Bu nasılı vermeyen çözümleri reddetmemiz lazım. Nasıl? Niçini kolay verdiğini düşünürüz? Çünkü bir hikaye okuyoruz. Evet Müslümanlar ilimler de olsa almak zorunda. Hikmet müminin kayıp malıdır. Hadistir. Efendim, sistem Türkler çok da büyük bir millettir zaten. Ya bu nereye kadar götürecek bizi? bu kadar iman dersen, madde seninle intikamını alır. Bu madde sadece bildiğin basit madde değil. O toplumsal inşaların dayandığı maddi yapılar var. Bunların ciddi bir şekilde dikkate almak için. Arayış dönemine geçmedik. Arayış dönemi ııı ee, aslında çok güzel şeyler tespit ettik arayış döneminde. Üç türlü Osmanlı arayış ortaya çıkıyor. Bunları anlatmak isterdim. İshak Hoca, Abdullah Konevi, onun da Cevdet Paşa üzerinden. Ama vakit kalmadı buna. Bir kere mi geleceğiz Ankara'ya? Başka zamanda gelin anlatırız. Evet, burada ben tamamlayayım. Soru varsa birkaç soralım, ondan sonra gidelim. Var mı sorusu? Buyur genç kardeşim. Defterin çıkarttığına göre sorun çok. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah hocam. İyi dersler diliyorum. Bir soru soracağım. Onlardan önce çalışmanızın ayrıcısıyla sonuçlandırın. Teşekkür ederim. Benim tek başıma çalışmam değil. Medeniyet Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla birlikte başında İbrahim Halil Çar Hoca var. Editörü o. Yeri gelmişler arkadaşlar. İlim kolektif bir iştir. Tek başına büyük iş yapacağını zanneden arkadaşımız yanılıyor. Bir hafta, bir, bir, bir hafta unutursun. Ama müzakere edeceksin. Celal Hoca'yla konuşurken söyledim. İbn Han, aman bir müftah sağlığında güzel bir cümle var. Ben çok kullanırım. Akıl ölüdür. Onu inya eden ilimdir. İlim ölüdür. Onu inya eden müdahale, ders yapmaktır. Müdahale ölüdür. Onu inya eden, müzakeredir. Müzakere böyle gider. En son eyleme bağlar. Yani iş yapmak. E, kolektif bir iştir yani. Hiçbir şey tek başına yapılmaz. Şiir yazılır tek başına. Onun için bile bir sevgiliye ihtiyaç var. Yani. Kime yazar şiir? Evet. evet. Hocam şimdi Karayışlar dönemine geçmediğiniz zaman, ben biraz daha son soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, 1800'den sonraki dönemi Karayışlar dönemi olarak e, tasnif ettik. Evet. Şimdi biz buradan bilim felsefe ve bilim tarihini okurken bulunduğumuz yeri bu arayışta dönemin içinde mi bir yere konumlandıracağız? Yoksa kendinize daha postverden bir konuda bulmamız gerekiyor ki hı hı. daha belli sonuçlar elde etmek için. Yani duracağımız yerle ilgilenin zihninde bir soru var. Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Keşke anlatsaydım o zaman. Şimdi arayış dönemi dediğin pek bir dönem değil ki. Bakın. Diğer İshak Hoca'nın Abdullah Konevi'nin Emin Paşa'nın, Tamani'nin muhatap olduğu bilimle, Salih Zeki'nin, Cevdet Paşa'nın, Ali Sedat'ın muhatap olduğu bilim ya da 1960'tan sonra muhatap olduğumuz bilim, teknoloji aynı değil ki. Ne sosyal bilimler aynı, ne fen bilimler aynı. Anladın mı? Dolayısıyla biz İbnül Vakt olacağız. Anladın mı? Burayı bilmeden... Ne, niye anlayabiliriz, niye çözebiliriz? Yani tutup o zaman i̇bn durumuna düşeriz. Ya yani şöyle düşün, bir adam bugün sana diyor ki bırak kuantum fiziğini, relatiliteyi, git Nifton fiziği en iyi fiziktir. Değil mi? i̇bn mi? Aristoteles, başka yok. Ne yapacağız İslam medeniyetinin, matematik bilimlerini? Benim değil. Ona benzer bu. Mesele o değil. Bak mesele senin geçmişle olan ilişkiyi biraz önce girişte söyledim. Geleceğini inşa ederken kullanırsan bu geçmişin de anlamı O zaman tarih oluyor zaten. Öbürü geçmiştir o. Geçmişinle geleceğinde karşılayacaksın. Geçmiş harçsız değil. Geleceğini orada bulacaksın. Bu diyalektik bir şey bu. Yoksa akvolojik bir çalışma yaparsın. Uzmanı olmak başka. Diyelim ki ben Harizmi Cevilli'nin çalışıyorum. Yani bugün matematik, tarihi çalışarak büyük matematik olunmaz. Tıp tarihi çalışarak büyük doktor da olunmaz. Bu başka bir şey. Ama sen cebirde hariz Cevilli'nin bir cümle olarak mümkündür. Anlatabiliyor muyum? Biz neyse uzatmayayım. Taş bir müzahide sembozumunu yaptığımda yaptığımızda şimdi işte dört cilt çıktığını da çıktı Yirmi bir cilt çıkacak. Oraya bir takdim yazısı yazdım. Şu cümleyle bitirdim. Ve onu söyledim. Bana sordular. Yani niye geçmişle ilgileniyorsanız şunu dedim. Geçmişimizle ilgileniyoruz. Çünkü Türk milleti olarak gelecekle ilgili hesabımız var. Arkadaş gelecekle ilgili hesabın yoksa geçmişle vakit kaybetme. Altmış günlük dinler değermez olan. Otur. Ha, meslek olarak ilgilen maaş alırsın, profesör olursun. Ne biliyorsun? İşte e, 14. Tebri'si biliyorum. Bu güzel, bu bir katkıdır da ama bizim işimiz entelektüel olarak geleceği inşa etmek, bu inşa esnasında geçmişini istihdam edeceğiz. Yoksa çok ciddi silnikler yaşarız. Bizim medeniyetimiz yeni kurulmuş bir medeniyet değil. 1500'lü tarihi tecrübeniz var. var bizde şüphesiz. Hatırlıyor Rahat ol yani. Keşke şeye girseydik, dünya hayat görüşü nedir, dünya tasavvuru nedir, dünya resmi nedir, bu kavramlar hakkında da bizim şemalarımız yok. Onun için kafamız karışıyor. Bir de böyle bir şey var, kutsal bilim, İslam matematiği, İslam tıbbı, İslam ekonomisi, İslam devleti. İslam kelimesini getirince zaten susuyor herkes. Kutsal kutsiyet veriyorsun. Ama şunu düşünmüyorlar, İslam ekonomisi deyip bir ekonomi uygularsan, İşler de kötü giderse halk kime küfür edecek, merak ediyorum. <gülüyor> Müslümanlar ekonomi yapan, Müslümanlar devlet kurar, Müslümanlar bilim yapan, matematik yapan. hiçbir İslam dininin türevi değildir. Bunun üzerine uzun durmak lazım. Bununla ilgili birkaç konferans verdim ben. Dünya görüşü, hayat görüşü, dünya resmi ve dünya arasındaki farkı tespit etmemiz lazım. O zaman senin sonuna çok iyi cevap verebilirim. Evet son bir soru olur. Müsaadenizle gideceğim. Buyurun hanımefendi. <gülüyor> Hoş bulduk. Burada mı? <gülüyor> İlahiyette matematik. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> İslam? İstah? Tarih. tarih. Kimde çalışıyorsunuz? İstahlar. Burada bilim tarihi. Bilim tarihi var mı burada? <gülüyor> Bizim tarihliyor hocam. Matematikçi ama İslam tarihi alanında çalışmalar Ne çalışıyorsunuz? Ya? Hayır merak ettim şimdi. Hocam eee danışmanlık çalışıyorum. Ha konunuz <Hı>. ne? <gülüyor> misaha uygulamalı geometri. Evet. Kimin eseri? Eyhindurmani Efendi Efendinin bir kitabını çalışıyoruz. Eyhindurmani Efendinin Evet. Tebyinü'l-misah. <gülüyor> evet. O biraz doktora tez tezoları. Evet. Kaç yaprak o? Eee hocam onda zaten sizinle görüşmek istemişti o, o biraz hanım o. o. Evet. Eee zaten tamamdır Tamam. Ee, Herhangi bir şey söylemedi. İşte bu takip Türk esnafhanesinin yıkılması. Eee Molla öldürülmesi. Kimin? Molla Çi. Şimdi girişlere dedik. Yanlış tasdikler ve yanlış bilgiler bizi meşgul ediyor. Sağ olasın. Başkalarının yanlışları tasdik ederek vaktimizi kaybetmeyelim. Biz kendi doğrularımızı ortaya koyalım. Molla'nın düşmanı öldürüldü. Ne olacak? Bir Molla'nın düşmanı öldürüldü tarihle. Hiç bir alakası yok. İşte Molla'nın düşmanı öldürüldü. Politik nedenleri var, ekonomik nedenleri var. ...kişisel nedenleri var. Padişah, eşek dersen, ödürlersen. Nesnenizi iyi tanıyacağız diyorum ya. Tutup yok, mondanit üzerine edeliyat yapanlara bakmayacak. Nesnenle, destesiyle muhatap olmayan adamın yorumunu denilemeyecek. Ne dedim? Bilgi bir şeyin bilgisidir. Yorumda bir bilginin yorumudur. Mondanit hakkında yazılan şikayetleri okudu mu? Vakıfta nasıl mamamı götürmüş, nasıl Fatih'in kütüphanesine kitap çalıp satmış... Var mı bunlar kaynaklarda yok. Dolayısıyla orada başka şeyler var. Yani hiç iyi bir insan bilgisinden dolayı öldürülmez. Şahabettin Surever'de felsezinin dolayı öldürülmüyor. Mansur Mansur'da. Bunlar hepsi hikaye. Bu bir. İkincisi, tak eğittim. Rahatsızlığın rastlatanesi niye yıkıldı? Çünkü tüm rastlataneler yıkılmak üzere yapılır. Krali... Hangi rastlatanesi zannediyor adam bunu ya? Klasik rasathaneler arkadaşlar çok pahalı kurumlardır. Rasathane bir de beladır. Nedir? Fetihçi sultanlar tarafından kurulur. Bürokrasi rasathaneyi sevmez. Rasathane kavramının ekstentriosu, manası, içeriği nedir klasik bölümleri? Bu kandilasılası değil mi? Tamam mı? Hangi sultan rasathane kurarsa fetih amaçlı. Gökyüzüyle yeryüzü arasında ilişki. Gökyüzü, bugünkü gökyüzü değil. İlahi oradaki, orayı okuman lazım Rasat anımlar tapınaktır. Ya 12 yıl rasat yaparsan ya 30 yıl. Ya Venüs devresini tamamlasın 30 yılda ya Jüpiter devresini tamamlasın biter. Ondan sonra da para vermek akıllıca değil. Terk edildi. Bütün rasathaneler terk edilmiştir. Bana ikilime bir rasat göster tapınak. Bu bir. İkincisi, üçüncü Murat'ın mektuplarını okudun mu? Ha Okumadım. Orada okursan takipten hakkında Sultan ne düşünüyor diye gör. Arkadaşlar, o dönemde de siyasi ilişkiler, çatışmalar var. Yanlış tarafı yıklarsan öldürürsün. Yanlış ato oynarsan kaybedersin. O dönemin Osmanlı Devleti'ndeki çatışma alanları nelerdir, gruplar nelerdir, niğit peşindeler, astrolojinle ilgili bir işe yarıyor, değil mi? Takikli hakkında yabancıların söyledikleri, filan. Yani o lasa tane kurdu, hadi yıkalım, öyle bir şey yok. Onu yapan bir kültür, niye Ali Kuşçu'yu 400 tane adamın İslam'ına getirsin, 30 yıl uğraşıyor. Ali Kuşçu 4 tane ki, gel Ali Kuşçu dedi, geldi. 30 yıl uğraştılar Ali Kuşçu'yu getirmeye, niye? Çünkü o nükleer fizikçi Bugün nükleer fizikçiler, biyoloji, silah uzmanları, öyle gezemez kolay kolay öteye yemeği. Öldürürler bilgi sahibisiniz çünkü. Büyük astronomlar da öyle kolay hareket edemez. İslam dünyasında alimlerin kaçış, güzergahı bellidir, haç. Ancak gitmek istediğinizden bir şey demezler. Tek istisnası var. Astronomlar haçta yemez oradan. Gökyüzüyle konuşan bir adamın başka bir devletlerine geçmesi ne kadar tehlikeli diyor musun? Dönemin kavramsal şemalarını iyi bilmemiz lazım? Takiyettin'in yaptığı tüm astroloji öngörüler çıkmıyor. <gülüyor> kazanacak sultanım diye kaybediyoruz. Olacak sultanım olmuyor mesela. Bir sürü bir işlem var. Kesinlikle rastlaneyi yıkalım. Ha, elbette meşruiyet kaynağı o dindir. Bugün ben 28 şifartı çok yakın yaşamış biriyim. Atatürk'e ve enkıraptan aykırı diye doçent araştırma göresi yapan nadir adamlardanım ben. Ünvanlılık mezunu olduğumuz için de verilmedi. mi? Doçentlik ünvanımız ama araştırma göresi vardı. Gerekçe miydi? Ha? Şimdi bu 100 yıl sonra okunduğunda olan Şimdi bunu da anlamıyoruz. Arkadaşlar parçaya anlamını bütün verir. Bütün yoksa parça dangalakça bir şey olarak ortaya çıkıyor. Şimdi diyor ki adam efendim İstanbul kuşatılmış papazlar, melekler dişi mi mi tartışması yapıyorlar. E, o bütün ortadan kalktığı için sana anlamsız geliyor. Orada çok anlamlı oldu. Anlatabiliyor muyum? Bizim için de böyle. Biz şimdi o bütünü görmediğimiz için. E peki 100 sonra ne diyecekler? 28 Şubat için geri zekalı Türkler bir bez parça üstünden binlerce insan, gencin hayatını kararttı, bir sürü sıkıntıya var demeyecek, diyeceğim? E bunu sen yapsan senin için de diyecek. Yani tam tersini düşün. İnsanları örtmek zorladığını düşün. Başı açık olan üniversite almayacağız diyebiliriz. Sonra bak. Yani bütün içinde insan bunu göremiyor. Vicdani, duygular girişinde savaşları görmüyor musun? Adam akıllı bir şekilde oturup konuşan gidecek olan ne yaptım ben ya? Anladın mı? Onun için bütüne bakmak lazım. O dönemdeki bütünün, onun şemaları, yargıları, birbiriyle olan ilişkileri, elektromanyetik alandır kültür, kuantum alanları gibidir. Her şey, her şeyle ilişkinidir. Kelebek etkisi yani. Hı hı. Teşekkür ederim arkadaşlar. hep hepiniz iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarından teşekkür ederim. Programı doldurmak anlıyor. Teşekkür ederim ve dersin etmek için Dekan Yardımcı. Dekan Yardımcı Profesör Doktor Reis Hocam adam kitap verir ya. Nedir bu? Bu çıktı bunlar. Eyvallah. Şöyle çekiyor musun? Yakışıklı olsun. Gel. Teşekkürler. Eyvallah.